Kainat, bugün 24 Şubat Pazartesi. Yıl 2014, ay 2, gün 55, Kasım 109. 1435, Hicri Rebiyülayır 24, 1429, Rumi Şubat 11. Fırtına. Topkapı Fukara Perber Cemiyetinin Kurulması, 1908. Günün Tarihi. 104 yıl önce bugün... 24 Şubat 1910'da Sanayi Nefise Mektebini kuran müzeci ve ressam Osman Hamdi Bey öldü. Eskişehir'deki evi bugün müzedir. Günün malumatı. Balık burcunda doğanlar cuma gününden devam. Uğurlu gününüz perşembe. Uğurlu sayınız 7. Uğurlu taşınız ak akvamaran. Uğurlu renkleriniz deniz mavisi, yeşil, gümüş rengi. Uğurlu çiçekleriniz inci çiçeği ve zambak. Uğurlu kokularınız kiraz çiçeği, zambak ve limon çiçeği. Uğurlu müziğiniz huzur veren hafif müzik. Yıldızınız Neptün. Hayalleri temsil eder. Grubunuz su. Burcunuzun türü canlılık. Özelliğiniz başkalarına karşı sevgi ve şefkat duygusu. Emeliniz Huzur Amacınız servete ve mutluluğa ulaşmak Yenmeniz gereken huyunuz Kendi değerinizi küçümsemek Büyük, Büyük Saatli marif, marif Takvimi You left me anyhow, and then the days got worse and worse, and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take me away, ha-ha, they're coming to take me away, ho-ho, he-he, ha, ha to the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away. You thought it was a joke, and so you laughed, you laughed, when I had said that losing you would make me flip my lid, right? You know you laughed, I heard you laugh, you laughed, you laughed and laughed, and then you left, but now you know I'm utterly mad, and They're coming to take me away, ha-ha. They're coming to take me away, ho-ho, he-he, ha-ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes. And they're coming to take me away, ha ha I cooked your food, I cleaned your house, and this is how you pay me back for all my kind, unselfish, loving deeds. ha huh? Well, you just wait, they'll find you yet And when they do, they'll put you in the ASPCA, you mangy mutt. And they're coming to take me away, ha-ha They're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha To a funny farm where life is beautiful all the time And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats And they're coming to take me away Merhaba Kayseri Açık Radyo 94.9 burası Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi de bu şekilde başlıyor. Hemen Madracan Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet. 14. Napolyon'dan dinlediğimiz bir şarkıydı, beni almaya geliyorlar ha ha ha hi hi diye bir durumu ortaya koydu. Durum Napolyonlardan bahsetmenin tam zamanı gibi geliyor ama zaten Eduardo Galeano da şimdi onu yapacak. Ve günler yürümeye başladı Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık 24 Şubat Bir gerçekçilik dersi 1815 yılında Bugün Napolyon Bonaparte, Elba adasındaki hapishaneden kaçtı ve Fransa tahtını yeniden ele geçirmek üzere yolculuğuna başladı. Giderek büyüyen bir ordunun eşliğinde adım adım ilerlerken, kralın resmi yayın organı Le Monitor Universal, yani evrensel öğretici, Fransızların 18. Louis'i savunarak ölmek için can attıklarını ilan ediyor ve Napolyon'u, vatan toprağına tecavüz eden eli silahlı, kanun dışı yabancı, gaspçı hain, musibet, haydutbaşı, kovulduğu toprakları kirletmeye cüret eden Fransa düşmanı diye nitelendirip ekliyordu. Bu onun son çılgınlık gösterisi olacak. Ama neticede kral kaçtı, kimse onun için ölmedi ve Napolyon tek kurşun atmadan tahta oturdu. Bunun üzerine aynı gazete, Şöyle haberler yayınlamaya başladı. Napolyon başkente girdiğini bildiren Mutlu Haber, bir anda herkesin iştirak ettiği kutlamaları tetikledi. Herkes birbiriyle kucaklaşıyor, imparator çok yaşa haykırışları yükseliyor, bütün gözlerden sevinç gözyaşları dökülüyor, herkes Fransa kahramanının geri dönüşünü kutluyor ve majesteleri imparatora en derin bağlılığını bildiriyordu. ...ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano, Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Evet, geçmişte bugün birkaç habere daha bakalım neler olmuş tarihte bugün... 24 Şubat 1942'de büyük bir facia olmuş 769 Romanya'dan gelen Yahudi taşıyan Struma vapuru motorsuz bir şekilde, motoru çalışmayan bozuk bir motorla Karadeniz'e bırakıldı. Herkesin gözü önünde ve 768 kişi öldü. Yalnızca bir yolcu kurtulabildi tarihin. En korkunç olaylarından biri ve Türkiye. Hükümeti de onun suç ortaklarından biri oldu. 1954'te Tuna nehrinden Karadeniz'e, oradan İstanbul boğazına inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm boğazı ve limanı kapladı, deniz trafiği tamamen durdu. Bu Bin, Şubat ayında. 1954'te bugün, 24 Şubat'ta. Vay canına. 1989'da bugün Ayetullah Humeyni, "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rushdie'nin ölüsünü getirene 3 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı. Ve 2005'te Penguin dergisinin Tayyibler Alemi" adlı kapağı sahibi sebebiyle derginin sahibi Erdil Yaşaroğlu'yla Pak yayıncılıktan 40 bin yeni Türk liralık manevi tazminat talep edildi. Bu da tarihte bugünümüz, bunu da ele aldıktan sonra şimdi bugün de bugün haberlerine bakalım. Ee, öncelikle şeylerimiz var, şimdi hiç şahit olmadığımız büyüklükte bir kuraklıkla karşı, karşı karşıya olabileceğimize ilişkin çok sayıda yerel haber ve uzman e, raporuna da rastlıyoruz, onları bir gözden geçireceğiz. Ve gerek meteorolojinin açıklamalarına gerekse de bakanların da katıldığı dualara rağmen yağmur yağmıyor. İstanbul'a hafif bir yağmur yağdığını bu akşam, dün akşam biliyoruz. Hayır sakın. gazeteleri ve internet sitelerine bakacak olursanız her hafta sonu yağmur geliyor. Her önümüzdeki 2-3 gün içerisinde yağmur yağacak gibi duruyor meteorolojiden gelen bilgileri göre ama sonuç ortada. Barajlar kurumuş, tamamen kurumuş noktasında. Evet, kuruma o noktasında. haberlere bakacağız. E, günün en önemli haberlerinden biri de e, binlerce protestocu yeni havalimanı için büyük bir çevre e, yeni açılacak hava üçüncü e, havalimanı evet üçüncü hava yeni açılacak havalimanı için büyük bir mücadeleye girmiş ve e, başbakanın da en sevdiği favori projelerinden biri olan bununna karşı bayağı ciddi bir gösteri yapılmış. Evet oldukça büyük bir gösteriydi ve aralarında anlaştığında bulunduğunu söyleyenlere Anaşizmde polis, mi? evet polis gaz bombaları ve şeyle müdahale etmiş. Kuzey Ormanları savunmasından bahsetmiyor musunuz? Hayır, Paris'teki gösteriden bahsediyorum. Paris'te mi? Evet. Paris'te Başbakan ve Nantes, Nantes şehrinin eski belediye başkanı Jean-Marc Ayrau şimdi başbakan kendisi. Ve yani en sevdiği proje diye 10 yıldır aslında neredeyse 20 yıldır tartışma konusu olan bir yeni havalimanı Paris'i dünyanın en baba e, yeri haline getireceğiz diyorlar. Evet bugün üst ikinci e, manidar haber oluyor bu. İlk önce e, Napolyon'un gelişini kutlayan yandaş gazetelerden örnek verdiniz. Şimdi 3. E, havalimanını protesto eden Fransız halkından örnekler veriyorsunuz. Bakalım ilerleyen saatlerde ne göreceğiz programda. Taze bir su ve bir şey gazıyla gaz bombalarıyla hücum edilmiş. Fransa'da oluyor bu değil mi? Evet. Vay canına. Evet on binlerce protesto, çiftçiler de katılmış. Traktörlerle yüzlerce. Ayrıca sendikacılar ve bir de tırnak içinde söylüyorum bunu radikaller. Marşineller marjinal Çapulcular, katılmış. evet. Çapulcular katılmış. Evet, İstanbul'da da benzer bir durum vardı. Mesela Kore Açlı köylüleri 3. Havalimanı için acele kamulaştırma kararına karşı iki dava açmışlardı. İstanbul Barosu'da dava dilekçesinde acele kamulaştırma savaş gibi olan üstü durumlarda uygulanır. Şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ee, savaş içerisinde olmadığı için bu ne demek oluyor diye sormuşlardı. Ayrıca bu inşaatı süren 3. Havalimanı projesine karşı Kuzey Ormanları savunmasından bir grup da sivil toplum örgütleriyle beraber valiliği yürüdüler. Valiliği yürümelerindeki sebebi biliyor musunuz? Hayır. Mahkeme kararını uygulamasını istiyorlar validen. Evet. Çünkü mahkeme kararını uygulamıyor. Evet. Üçüncü havalimanı için savaş hali durumu varmış. Çünkü Elif İnce'nin haberi vardı. Ona da döneriz. Yani... İstanbul'da 3. Havalimanı için alınan acele kamulaştırma kararına karşı köylüler çifte dava açmış. Direktçe de savaş hali mi var diye soruyorlar. Evet savaş hali var diye mahkeme cevap vermez inşallah. Yani evet yangından da mal kaçırıyoruz diye başka bir cevap da gelebilir belki bu 3. limanının iştiraklerinden. Evet. Belli olmaz. Bilinmez yani bu durumlar. Bilinmez. Oradan çok sayıda... Kanlı haberimiz de var. Önce Ukrayna'dan bahsedeceğiz. Ukrayna parçalanmanın da eşiğinde Yanukovic görevden, Viktor Yanukovic görevden alındı Ukrayna parlamentosu. Köşkünü terk etti. Ee, köşk mü? Köşk değil mi? Saray, saray. Ee, ve görenler gözlerine inanamamışlar. O saraydan da bahsederiz. Altın kaplamalı altın kaplama mı artık yoksa som altın mı bilemiyorum ama napolyonlardan imparatörlerden bahsederken tam zamanıdır. Az bir farkla başkanlığa gelen Yanukov için tuvaletleri yani yüzlerce odalı büyük malikanesinde havuzlar, kazlar, ördeklerin yüzdüğü, geyiklerin, heykellerin filan bulunduğu devasa bir yerde aynı zamanda bideler altın fışkıralar var. Mojan diye insan şaşırıyor tabii ki ama bir yandan da kaçtı diye düşünenleri e, Ukrayna'dan Yanukovych'in kaçmadığı haberini de verebiliriz. Kendisi Harkov şehrinde yakın e, Harkov şehri yakınlarında üst düzey bir bürokratın villasında birkaç sadık korumasıyla beraber gizleniyormuş. Ama bir yandan da bu saray haberini verirken Ukrayna'nın da bir ekonomik krizin tamamen pençesi altında olduğunu evet. ve iflas edebileceği haberini vermek lazım galiba. Bu rezervleriymiş, Devlet boşluğu da hızla tırmanıyormuş. Rezidans ama muazzam yani. Yaklaşık bir kilo altından sikke şeklinde yapılan portresi de varmış. Altından yapılan ekmek var. Altından yapılan ekmek nedir yahu? Altın ekmek. Yenmiyor bu. Yeniyor aslında da başka türlü yeniyor. 1920'lerdeki Ukrayna'da oluşan kuraklığı mı hatırlatmak için yapmışlardır bunu Herhalde. acaba diye soruyor insan. Evet, evet. Olabilir. Venezuela ayakta, bu arada Caracas'ta iki hafta önce başlayan gösteriler devam ediyor sokaklarda. Muhalefet lideri halka kışkırtıyorsun diye gözaltına alıp ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet, kendi teslim olmuştu zaten. Bu arada Suriye sınırından korkunç şeyler geliyor. Türkiye'nin e, Suriye tarafında bir sahra hastanesine bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 14 ölü 70 yaralı var. Hastaneye saldırıyorlar, Hastaneye ya, saldırıyorlar. artık her türlü evet. değerin asgari değerin de ayaklar altına alındığı bir yerden bahsediyoruz. Kimsenin de kılı kıpırdamıyor evet. diyebiliriz. Zaten Yunanında. artık Suriye, Irak, Somali Nijerya ve zaman zaman da Pakistan'da meydana gelen olaylar artık rutin hale gelmeye başladı. Evet, Irak'ta da yaptı. aynı şekilde şiddet belki tekrar kısmen dönebiliriz. Somali'de 16 ölü, Irak'ta 8 güvenlik görevlisi ölü, en az 12 asker ve polis yaralı. Nijerya'da köy baskını, silahlı saldırı. En az 29'uyla 17 Yaralı Türkiye'den de şiddet e, olaylarına nefret ve faşist şiddet gösterileri var. Mersin'de BDP'li adayların fotoğraflarının yer aldığı afişe sprey ile Ay Yıldız ve MHP yazılması Urla ilçesinde HDP'liler saldırıya uğruyor. Agos gazetesinin önünde de yaşasın o gün samastlar e, şeklinde kartlar açılıyor. Ve tabii hem mesela bir yandan ifade özgürlüğünü kısıtlayan yasalar ve MIT'e başta MIT olmak üzere çeşitli merkezi istihbarat teşkilatlarına büyük yetki veren kanun teklifleri gece yarısı bir bir ardından geçiyor mecliste. Meclis televizyonlarının kapatıldıktan sonra Sonradan değişiklikler de yapılıyor. Mesela çok iyi bir değişiklik yapılmış. Mit kanun teklifi komisyonda kabul edilmiş. Basına cezalar indirilmiş. 12 yıldan 9 yıla indirilmiş. Alt sınır 2 yıla indirilmediği için hükmün açıklanması yoluyla ceza ertelemenin önü de kapanmış olmuş. Ayakkabı kutuları var, yolsuzluk, bol yolsuzluk haberleri var ve yalnız ayakkabı kutusu değil yeni bir simgemiz de oldu yolsuzluklarla ilgili ha. hamam kesesi. Hayır bir de şey var mesela özür dilerim ona girmeden önce şunu da belirtmek lazım. Nasıl çünkü... kesiyorsun? Hamam kesesinden bahsediyor. Hayır ben ayakkabı kutusunun... çıkıyormuş içinden. Olabilir. Çeşiriyor musunuz bunları artık? Ayakkabı Yok. kutusunu protesto etmek için ayakkabı kutusunun elinde olması lazım değil artık. Mesela İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın katıldığı bir şeyde, programda, e, gezide kendisine ayakkabı kutusu diyen göstericiler de apar topar gözaltına alınıyor. Evet. Ama Hamam kesesi de ayrı bir hikayeymiş tabii ki. Bu kadar şey mi? E, Gene aynı. Almıyor mu artık taksatacak Halk insan. Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın evinde başka şeyler de çıkmış. Banyo keseleri içinde de paralar. Paralar paralar varmış. Bu arada ifade özgürlüğüne, ifade hürriyetine saldırıya Abdullah Gül'ün de katılmış olduğunu belirten New York Times yazısı vardı. E sert bir yazı. Sert bir eleştiri yazısı fakat ona yumuşak bir şekilde cevap vermiş. Yanılıyor demiş New York Times Cumhurbaşkanı ben olmasaydım çok daha kötüsü çıkardı diye cevap vermiş evet bu MIT'le alakalı bir haber daha vardı aslında ee, İçişleri Bakanı Efkan hala da kabul etti yani insanlar gazeteciler ya da etrafınızda kahvede oturduğunuz ya da evde oturduğunuz konuştuğunuz insanlar MIT'in sınırsız bir yetkiyle dolantıldığına dair çeşitli e, haberlerde ya da konuşmalarda sizin başınızı ağrıtıyor olabilirler ee, bunun emin olup olmayabilmek sizin elinizde ama en yetkili isimden geldi MIT'in sınırsız bir yetkiye sahip olacağı İçişleri Bakanı Efkan Ali açıkladı: "Mit sınırsız ama muğlak etkiden sınırlı ama berrak bir yetkiye sahip olacak" demiş. Yani ülkedeki bir kurumun sınırsız yetkilerle donatıldığı İçişleri Bakanlığı tarafından da teyit edilmiş oldu. Böyle bir durum söz konusu. Evet, sınırsız. Yani ultimate power, ultimate power deniliyor galiba İngilizce'de de tam olarak buna. Başka kurum var mıdır bu kadar ayan beyan söylenen? Sınırsız power evet. da denebilir. Evet, yani. Ee, ...yolsuzluklar var, medya yalakalıkları var, önüne yatarım reza lafları var, hakimler, savcılar, yüksek kurulu, yargının kontrol altına alınması var, MİT kanunuyla çok önemli bir şey var, özgürlük internet kanunuyla yine başka bir özgürlük niteliği ama en ağırı, herhalde mitinki ki MİT'le ilgili MİT İstihbarat Teşkilatı'yla olan yani burada artık demokrasiye gerçekten bir son verilmesi ve doğrudan doğruya 1984 George Orwell'in Türkiye'de benim elimdeki sadece 43. baskısı yapılmış olan 1984 romanı Can Can yayınlarından çekmiş olan ve bellek deliği de dahil olmak üzere Yeni konuş, çift düşün. Bil umum şeyleri var. Radikal gazetesi de benzer bir kampanyaya gitti bu internetlerdik. İnternetteki e, yasa değişikliği ile alakalı, internet hakkındaki yasa değişikliği ile alakalı haberler yaparken Türkiye'nin 1984'ü benzetmesini onlar da yaptı açık gazeteden sonra. Evet. Gördüm ben de. Yani e, pırıl pırıl soğuk bir Nisan günüydü diye başlıyor.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 Kaldı ki son günlerde gündüz saatlerinde elektrik kesintisi uygulanıyordu. Nefret haftasının hazırlıkları kapsamında alınan tutumluluk önlemlerinin bir parçasıydı bu. Daire yedinci kattaydı. 39 yaşında olan ve sağ ayak bileğinin üzerinde iri bir çıban bulunan Winston, merdiveni de bir durup dinlenerek ağır ağır çıkıyordu. Her katta asansörün tam karşısına asılmış olan posterdeki kocaman yüz duvardan ona bakıyordu. Resim öyle yapılmıştı ki gözler her davranışınızı izliyordu sanki. Posterin altında Büyük Biraderin gözü üstünde yazıyordu. Böyle başlıyor Ceral Üster çevirisiyle evet, Can Yayınları'ndan. Can Yayınları'ndan. Böyle bir durum. Peki dönüp başa saralım. Ne diyorsun? Iklim olaylarından bahsettim. Daha doğrusu şu anda önümüzdeki bütün politikayı, belki de Türkiye'nin modern Türkiye tarihinde yakından etkileyecek bir olayla karşı karşıyayız. Onun haberlerini aktarmakla devam edelim. Zannedersem iki aydır devam ediyor bu havadisler. Biz de elimizden geldiğince bunları toparlamaya çalışıyoruz. Büyük bir dosya biriktirdi elimizde. Bu İstanbul'daki ve Türkiye'deki kuraklıkla alakalı, su sorunuyla alakalı ve her gün yeni bir haber, yeni bir analiz, yeni bir vaka geliyor. Ee, ve İstanbul'dan biraz bahsetmek gerekirse, ettiğimiz uzmanı Profesör Doktor Levent Kurnaz'ın yaptığı bir açıklama var. 20 Temmuz'da İstanbul'un suyu bitecek, bitebilir diyor daha doğrusu. Eğer bu şekilde yağışlar devam ederse, Profesör Doktor Levent Kurnaz. Ve programcımız Son buzul Erime'den. Evet. denliyim. Böyle bir durum söz konusu. Evet. Şimdi şöyle bir hızla gözden geçirelim aslında durumları. Ee, baraja giden kaynakların çöl olduğu yolunda bir haberle başlayabiliriz pekala. Türkiye kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya Kızılırmak nehri yatağında, Türkiye'nin en uzun nehri değil mi? Yani Dicle Fırat'ı saymıyorum. Anadolu'da yani Türkiye sınırları içinde İki nehirler arasındaki en büyüğü bildiğim kadarıyla doğup orada da düz, düz, düz sulara dökülen denize dökülen. 10 kilometrelik bir alan kurumuş NTV'nin, NTV'nin haberi. Yani çeşitli baraja giden kaynakların çöl olduğu haberi bu. Samsun'da Altınkaya barajını besleyen kaynaklar, kuraklık tehditli gölde su seviyesi 7 metre olarak ölçülmüş. Çok düşük altında kalıyor. Samsun'da ondan sonra Kızılırmak ne, nehir debisi düşmüş beklenen yağış düşmeyince barajı besleyen kısımda kaç kilo, fotoğrafı da var 10 kilometrelik bir alan tamamen çöle dönmüş. Antalya'da ise Karacaören barajında su seviyesi son yılların en düşük seviyesinde bölge halkı metrelerce çekilen su nedeniyle endişeliymiş. Ve ziraatçılar, Türkiye Ziraatçılar Derneği'nden de uyarı gelmiş. Bundan sonra diyor, çok önemli bir uyarı gibi geldi bana bu. Mevsim normallerine yakın yağış olsa bile tarımda geçen yılın rekoltesine ulaşmanın imkansız olduğunu evet. belirtmiş. Bu çok önemli bir açıklama. yani. Bundan sonra mevsim normallerine yakın yağışlar olsa dahi geçen yılın rekoltesi mümkün değil diyorlar. Tarihin kötü bir noktasına evet, doğru gidiyoruz. Bilim insanlarınca artık sıklıkla tekrar edilebilecek hava olaylarıyla karşı karşı olduğumuz söyleniyor. Bu uç hava olaylarıyla ve o her sene bir önceki senenin daha kötü bir durumda olabilir diye de uyarılar geliyor. Evet Türkiye Zira Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin dileriz ki demiş buğday üretimi en fazla da tabi, e, tahıl etkileniyor ve buğday dileriz ki buğday üretimi kendi ihtiyacımızı karşılayacak olan seviyenin altına düşmez demiş. Düşse de gerekli müdahalenin toprak mahsulleri ofise eliyle yapılması gerekiyor diye ani bir durum. Evet yani bu durumdan ötürü de çiftçiler de e, mahsul değiştirmeye başlamışlar. Ürün değiştirmeye karar vermişler. Çünkü e, bölgedeki birçok ürün yetişemiyor. Mesela Çukurova'da buğdayken üreticinin kuraklık nedeniyle birçok bölgede yeşerim, yeşermeyen üründen vazgeçip Artık pamuk ve soya ekmek için e, toprağa sürmeye başladıkları... ...sürmeye hazırlandıklarından bahseden evet. haberler de var. Tabii tabii onlar da var ve geçen haftalarda da sürekli okuduk. Devasa bir dosya birikiyor elimizde ve bu sadece bizim görebildiklerimiz. Yani hızlı bir taramayla. Yani da ikimini Çukurova kentlerinde 15 Kasım'da başlamasına rağmen... ...ürün hala birçok yerde yeşermemiş. Bunlar aktarılıyor. Şimdi mesela şöyle... E, Sivas'ta doğuyor, Kızıldan güney yamaçlarından doğuyor. Kızılırmak, e, Irmağ'ın nehrini tarif etmeye çalışıyorum. Yeni Gün gazetesinden alalım. Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçiyor. Kaç? Yavrun ilmiş. Evet, yavrun ilmiş tabii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dili kapsıyor. Çok sayıda dere ve çayın sularını toplayıp Bafra burnundan Karadeniz'e dökülüyor. Ve Kızılırmak Nehri'nin su seviyesi toplam 1150 km uzunluğundaymış. Üzerinde de kaç baraj var biliyor musun? Sarı olan Kesik köprü, Hirfanlı, Kapulukaya, Altınkaya, Derbent ve Obruk. Maşallah. 7 baraj var. Su seviyesinin düşmesi hem Kızılırmak havzasındaki hem de bu barajlardaki ve Kızılırmak'ın deltasındaki tarımı ve canlı hayatını tehdit ediyor diye küçücük bir haber Yeni Gün Gazetesi.com.tr'den aldık. Ayrıca başkent Ankara'nın da içme suyu ihtiyacını karşılaması planlanan ve bu nedenle çok büyük önem arz eden Kızılırman su seviyesinin düşmesi yetkilileri de ne yaptırıyormuş? Düşündürüyor Düşündürüyor muymuş? Evet. O, o sebepten olsa gerek kuraklık endişemiz var ama ilkbahar yağışlarını bekliyoruz diye açıklaması gelmişti Tarım ve Hayvancılık Bakanı e, Mehdi Heker'den. Yetkililer için August Rodin'e e, adlı Usta. Fransız e, heykeltraşa düşünen adam heykeli altından ama bu sefer tabii ee, ısmarlanması da bizim önerilerimiz evet. naçizane önerilerimiz arasında Yanukovic, Yanukovic de şey olursa altın ekmek olursa bizde de altın düşünen adam olmaz mı? Yani? Evet endişe şu ama mesela gıda ve tarım, gıda, tarım ve hayvancılık bakanı Mehdi Eker Türkiye'de meteorolojik bir kuraklık bulunduğunda ısrarında hala bu tarımsal bir kuraklık olmadığını söylüyor. Artık Çiftçiler ektiği ürünleri değiştirmeye başlamışlar e, mahsul, mahsul almaktan hemen önce geçtiğimiz senelerin bu zamanlarında mahsul alırken. Şimdi ürünleri değiştirmeye başlamışlar ve e, meteorolojik kuraklık var demeye devam ediyor Tarım ve Hayvancılık Bakanı. Buna bağlı olarak bir de tarımsal kuraklık da yaşanıyormuş ama bunu da ekledi artık en sonunda e, demeçlerini. Doğu evet, ve Güneydoğu'da... Bu da... yapıyordu sürekli. Evet. Meteorolojik kuraklık var, tarımsal kuraklık yok diyor. Evet artık meteorolojik kuraklık var ve tarımsal kuraklık var diyor. Yani Topik'in bizim gibi söylediğimiz gibi bir kuraklık var demek yerine ikisini ayrı ayrı yapıyor ki bakan olduğundan olsa gerek. Böyle yapıp ayırarak söylüyor ve şöyle diyor. Doğu ve Güneydoğu'da 12 il dışında tarımsal kuraklık konusunda endişemiz var, gelişmeleri yakından takip ediyoruz demiş. ...böyle bir açıklama gelmiş Mehdi Eker'den. ...ama bundan... Fotoğrafı şeyden, var mı gelişmeleri yakından takip ederken... ...eğilmiş gözlerini kısmış... Hangi Mehdi Eker'den bahsediyoruz... ...Mehdi Eker 24 saat içinde iki farklı açıklama yapabiliyor... ...mesela bu açıklamadan hemen önce de... ...yine aynı kişi... ...Mehdi Eker kış aylarında yeterli yaşın düşmemesi nedeniyle... ...gıdada belli sıkıntılar yaşanabileceği tartışmalarına... ...son noktayı koymuş Sabah gazetesine göre... ...Eker... Tarımda tehlikeli bir kuraklık riski yok. Bahar yağmurlarından umutluyuz. Özel ekipler kurduk. Kuraklık testi yapılmaya başlandı demiş. Yani 24 saat içerisinde hem Dr. kuraklık riski yok diyor. Mehdi hem Cekil de kuraklık riski var Mister Mr. Hyde. Ve Bay Hyde. Bay Hyde. Evet. Yani böyle bir durum söz konusu. Belki de sabah gazetesiyle. Ama yani ben de sabah gazetesi ve Star gazetesinden aldım. İkisi de bizim kanki gazetelerin arasında bulunan e, önde gelen e, gazetelerden... İkisi. E, farklı bakan, yerden de almadım. Gündüz insan gece kurt. Mu? Siz kurt adam diyetini biliyor musunuz? Hayır. Anlatırım ben size bir ara. Durum bu. E, ve İstanbul'dan bahsedelim. İsterseniz kısa bir ara verdikten sonra da İstanbul'daki durum da çok kötü. Öyle Kadir Topbaş'ın dediği gibi 2200 senesine kadar İstanbul'da su sorunu yok gibi durum söz konusu olmayabilir. E, kuraklık meselesine biraz daha devam etmemiz evet. lazım. Elimizde çok sayıda haber var just a walking in the rain getting soaking wet tortured in my heart by trying to forget just a walking in the rain Because my heart still remembers just walking in the rain thinking how we met and knowing things could change somehow i can't forget Johnny Ray just walking in the rain. Yani yağmurda öyle bir yürüş. Yağmuru yağdırmak için yapmadığımız kalmıyor. Bir de bunu deniyoruz işte. John Alvin Ray ölüm yıl dönümündeyiz aslında bir sebepte. Bu Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve piyanist sağar şarkıcı diye biliniyor. Az işitiyordu kulaklarından biri en azından. Fakat önemli rock and roll'un öncülerinden de biri sayılıyor kendisi. Sahnedeki görüntüleri de çok etkileyiciydi. Ondan bir yağmur şarkısı evet. dinlettik Açık Radyo'da. İyi bir haberim de var. Ama e, Açık Gazetenin şarkılarından ötürü mü yoksa e, bakanların dualarından ötürü mü bilmiyorum. E, dışarıda hafif bir yağmur çiyselmeye başlamış durumda. Evet akşam da e, dün akşam da yağmıştı. Biraz, fakat bunun yeterli olup olmayacağı konusunda çok ciddi tereddütler var. Şimdi kısaca hemen bir gözden geçirelim Kızılırmak'a. Ee, öncelikle söyledik tabi baraja giden kaynakların çöl olduğu 9 ilde. Ve bir o kadar sayıda da barajı barındıran Kızılırmak nehrinde çok ciddi. 10 kilometrelik bir bölümün tamamen çöl olduğuna ilişkin. Fotoğraflar ve haberler vardı, yerel haberlerden de aldık. Şimdi Silivri'de öyle, yani Marmara'nın tahıl ambarı deniyor Trakya bölgesinde, ürünlerin takvimi bozulmuş. Samsun'da öyle, baraj derinliği, Altınkaya Barajı 30 metreye çekilmiş. Tokat'ta yağmur duası var, Bursa'da, İznik'te, Çiftçiler çocuklarıyla beraber yağmur duasına çıkmış durumdalar. Ağrı'da, Doğu Anadolu'da, Yavuz Aydemir, Ziraat Odası Başkanı kendisi, yaşanan kuraklık artarsa çiftçilerle birlikte yağmur duasına çıkacağız demiş. Sakarya'da iki bin kişi Sakaryalı yağmur duasına çıkmış Eren Baba türbesinde. Cuma namazının ardından. Evet Sakarya'da gelen bir de uyarı vardı. Cuma günü de aktarmıştık. Sakarya ve Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nden geliyordu bu uyarı. Su seviyesinin kritik düzeye inmesi üzerine Sakarya Belediyesi Devlet Su İşlerine yazı yazarak insani amaçlı su ihtiyacını karşılanması için gölden endüstriyel amaçlı su su çeken şirketlerin durdurulmasını istemişti. Bu yaptıklarının durdurulmasını istemişti. Çünkü su hızla azalıyor bölgede. İçme suyunun yanı sıra elektrik üreten barajlara gelen su da azalıyormuş. Zaman Gazetesi'nden İsmail Altunsoy'un haberiydi bu. Ve bu sakarya Kocaeli, kuraklığın en fazla hissedilen illerin arasında da yer aldığından bahsediliyor yine haber içerisinde. Evet. Serkan Hoca'nın haberi de ötrofikasyon yani sulara dökülen şeyle e, kimyasal maddeler dolayısıyla da çok e, önemli e, ölü bölgeler e, oluşmasından da bahseden haberleri vardı birbiri ardından böyle haberler vardı devam edelim e, Sakarya'dan sonra e, Kütahya'da e, mesela bir grup kadının yağmur duası yaptı ve vatandaşlara gözleme dağıttığı bir var bu da e, Haberler.com'dan aldığımız bir haber ve kadınların öncüyü, başını çektiği bir hareket. Yağmur duası yapıyorlar. Gözleme pişirip dağıtıyorlar. Kısaca kulak verebiliriz kadınlara. Böyle bir organize yapalım, yağmur duası yapalım dedik. Mahalle sakinleri olarak un, yağ, tuz, çayımız, şekerimiz, her şeyimiz mahalle cemaatimizde. Gözleme yapıp adak yapalım dedik. Allah hayırlı rahmetini, bereketini kesmesin. Şu ana kadar bin tane gözlememizi dağıttık. Gelene geçene. Bütün herkese Allah kabul etsin. Allah yardımcımız olsun. Evvela gökten rahmetini istiyordu Allah'tan. Her yağmur yağmadığı için mahalle gözleme ne Biz de gördük unalım dedi. İnşallah emeklerimiz yağmurlu. Yağmur, olur. yağmur yağar, kar yağar. Ee, Bütün de mahalle hepimiz toplandık, şu anda. bu. Yağmur ve kar duası kadınların öncülüğünde çok önemli bir hareketten birkaç sese kulak verdik. Oradan Adana'ya geçebiliriz. Kütahya'nın da şöyle bir durumu söz konusu ondan da bahsedelim. Kütahya'nın en büyük barajlarından biri olan Porsuk Barajı'nın bir buçuk kilometrelik bölümü kurulması durumda. Vatandaşlar da büyük bir tedirginlik içindeydi bu sebepten ötürü. Yani her daim devir daim yapan su miktarı Yaklaşık %30 oranında düşmüştü Kütahya'da. En fazla etkilenen bölgelerden bir tanesiydi, evlerden evet. bir tanesiydi. Bazı Kütahya'da yerlerde ya. de mesela çiftçilerin sıcak hava ürünlerin kalitesini de etkilediği için mecburen kimyasalla müdahale edecekleri de var haberler. Cihan Acar'ın bugün gazetesindeki bir haberinde Trakya'dan da böyle bir haber vardı. İyi. Oradan Adana'ya ulaşalım. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çukurova'da buğday eken üreticinin birçok bölgede yeşermeyen üründen vazgeçip tarlasını pamuk ve soya ekmek için sürmeye hazırlandığını söylemiş. Ürün değişikliği var. Yani buğdaydan pamuğa ve soyaya geçiliyor. Bu da gıda fiyatlarında büyük bir e, etki yapacaktır diye evet. düşünüyorum. Bu değilim ama. E, ayrıca Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden... Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Profesör Muzaffer Dügel de içecekleri suyu konusunda doğada su yoksa beraberinde ne tarımsal ürün ne de bitki yetişebileceği bir ortam söz konusu olabilir diyor. O da öyle. Türkiye Çünkü, Zira Ziraat Odası Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da bir açıklama yapmış. O da 1995 ve 2013 döneminde toplam tarım alanlarının %11.3 oranında azalarak 26.83 milyon hektardan 23.81 milyon hektare kadar gerilediğini bildirmiş. Gıda ürünlerine zam geldi haberi var. Yetkililer de söylüyor, söylüyor. Zaten? ve zaten? E, e, şeyleri de hatırlattık değil mi? Kadir Topbaş 100 yıl su problemi görmez diyordu. Melen Barajı ile birlikte Kadir Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı. Ve Veysel Eroğlu da Orman ve Su İşleri bakın İstanbul'u asla susuz bırakmayacaklarını daha 17 Şubat'ta söylemişti kuraklık devam etse bile alternatif planlarımız var deyip ABC diye tabii evet. gibi. Yani ABC planları deniliyor ama umurduğumuzda ilkbahar yağmurları deniyor. Mesela onlardan bir tanesi B planı ya da C planı ilkbahar yağmurları doğanın döngüsünün içerisinde olan şey mi olarak görülüyor onu bilmiyorum ama şöyle bir oran sürekli benim karşıma çıkıyor bu haberlere bakarken 3'te bir oranında bir azalma var. Hem Yağışlarda hem yağışlardan sonra ortaya çıkan barajlarda biriken ya da göletlerde biriken sularda hem de gıdalarda gıdayı doğrudan etkileyebilecek bir oran olarak da söyleyebilmek mümkün. Mesela Şubat ayında 5 santimetre civarında olması gereken ekinlerin boyu şeyden bahsediyorum Trakya bölgesinden bahsediyorum 20 santimetreye geçmiş. Yani eskiden bir dönümden 300 kilo buğday alınırken şimdi 100 kilo kadar düşmüş bu oran. Kütahya'daki porsuk barajından da bahsederken yüzde bir üzerinde süratli bir gerilemeden bahsediliyordu. Yani bu üçte bir oranında bir azalma durumu söz konusu. Yağış ve gıda ile alakalı olarak ortaya evet, çıkan ve haberlerde. Daha da altına düşen yerler var üçte birinde altına. Bu arada da İstanbul'a geliyoruz. Şimdi evet. gelmeden hemen şunu da söyleyeyim. Korkunç bir soğuk dalgasıyla. Perişan olan Kuzey Amerika'nın doğu bölgesi özellikle ama bütün Kuzey Amerika'da çok büyük ölümler falan da öldü. Ama ister inanın ister inanmayın deniyor haberde ee, NASA'dan ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetiminden gelen haberlerde geçen ayın Ocak ayının tarihteki en sıcak aylardan biri olduğu da açığa çıkmış. Yani o soğukların hiçbir şeyi yok. Yani 1880'den beri yapılmış olan, başlatılmış olan araştırmayı kayıtlardan üçüncü en sıcak ocak olduğu ortaya çıkıyor. Bütün bu soğuk dalgalarına rağmen olduğu da çok önemli aslında bu. Goddard Enstitüsü'nden bir de Avustralya'da anormal sıcaklar devam ediyor. O, orada yaz tabi ve sıcak dalgaları üst üste daha uzun daha sık ve daha sıcak geliyor ve o zaman da yeni Abbott hükümetinin iklim inkarcılığının sonu bir türlü gelmiyor onu da seçtiler gene ama yani gene dediğim ilk defa seçtiler yani tekrar orman yangınlarından da bushfire diyorlar onlar geçinmiyormuş onu da söyleyelim Evet, İstanbul'a da istiyorsanız bu kuraklık haberlerine şimdilik bir ara verelim. Ee, Levent Kurnaz'ın yaptığı bir açıklama vardı. Yani bu açıklamayı da neyin üzerine yaptı? Geçtiğimiz hem bakan, e, Orman ve Su İşleri Bakanı'nın 2071'e kadar herhangi bir su sorunu olmayacak dediği İstanbul. Hem de e, şu andaki belediye başkanı aynı zamanda belediye başkanı adaylarından, önümüzdeki seçimlerde belediye başkanı aday olacak Kadir Topbaş'ın yaptığı 100-200 sene kadar İstanbul'da su sorunu olmayacak açıklaması vardı. Yani 2100, e, 2200 mu oluyor? 2213 yılına kadar herhangi bir su sorunu olmayacak diyordu e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadir Başkanı Kadir Topbaş. Bu, bu demeçler havalarda uçuşurken bu benzeri demeçler. iklim uzmanları, bilim insanlarından yapılan açıklama ise bunun hiç de böyle olmadığına dair. Mesela. Levent Kurnaz yaptığı açıklamasında kuraklığa dikkat çekmiş. ve Bugünden itibaren hiç yağmur yanmazsa 20 Temmuz'da İstanbul'un suyunun bitmesi gibi bir durum söz konusu olabilir demiş. Bu ABCDEFG planlarından bağımsız konuşuyor. Hayır ABC planlarını açıklamadı ki başkan. E, normal olarak. Bakan Eroğlu detay verir misiniz dediler. İkbar yağmurları dediler yani. Eker. E, e, e. Eker'den bahsetmiyorum. Orman Su işleri bakın. Veysel Eroğlu, A, B, C planlarımız var dedi. E, sordular gazeteciler. Söylemedi. O bizim meslek sırrımız. Bunlar teknik konu dedi. Ya Bu seçimlerde bu kuraklıktan bahseden var mı Başbakan? Neyse onu Ali Bilge ile konuşacağız evet. zaten. Ama yani barajlarda kuruyor. Mesela Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan biri olan Pabuçdere Barajı tamamen kurumuş. kurumuş evet. tamamen İnanılmaz kurumuş. bir fotoğraf var elimizde. evet Pabuçdere Barajı ile ilgili olarak yani çalı çırpı var bütün zemininde ve bunun artık eski bir kale gibi bir hali var. Yani dolaş turistlere eski bir sur, hisar diye dolaştırılması mümkün barajın. Tamamen çalışırken evet. biraz zemini dolupabuçlere barajı 40'lar Kır, iline vize ilçesi. İstanbul'a bir diğer ya su getirilen yerde e, melam çayıydı. Bu İstanbul'a yağmur yağmıyorsa Melene de yağmur yağmıyor demektir diyordu Levent Kurnaz. Çünkü aynı havzadalar. İstrancalardan İstanbul kuraklık İstanbul kuraklık çekerken Sakarya ve Düzce yağışlı günler geçirmiyor. Biz de burada aktarmaya çalışıyoruz bu durumu. İstanbul'a Melan suyunu getirmek yerine insanların Melen e insanların Melen'e götürmeniz gerekiyor demiş. Yani bu suyu çekmek yerine. Aynı benzer bir açıklamayı Miktat Kadıoğlu demişti. Miktat Kadıoğlu'na soruyorlardı böyle. İklim yüzünden yani bu susuzluk yüzünden savaşlar çıkabilir mi ülkeler arasında diyordu. Miktat Kadıoğlu da ne ülkeler arasındaki savaşı artık ilçeler arasında, İlçe, iller arasında böyle evet, kavgalar ilimler, çıkacak diyordu. Evet, yani önemli. Düşünsenize yani Sapanca'nın suyunu, Sakarya'nın suyunu Alıyorsunuz onlardan, onlar büyük bir susuzluk tehlikesi içindeyken İstanbul'a getiriyorsunuz. Oradaki halkı isyan etmez mi? Niye evet. bir soru çıkar karşınıza? Lazaret da zaten bu yaz cehennem gibi günler geçireceğiz demiş ve yani yağ yağmadığı takdirde tarih bile veriyor Temmuz ortaları tamam İstanbul'un çok büyük bir güçlük içinde kalacağını da belirtiyor. Kendi yaptığı hesaplarla. iklim uzmanı kendisi. Evet değil mi? Yani. Pek iç açıcı günler gelmiyor. 20 Temmuz'da İstanbul'un suyu eğer bugünden itibaren hiç yağmur yağmaması halinde. Bunu düşünmek bile istemiyoruz. Tarih gazetesinde çıkmış bir haberdi bu. Bu arada Ömer Türkeş'in de Profesör Ömer Türkeş'in kuraklık konusundaki korusun. Hem iki şeyden bahsedelim ve böyle bitirelim. Biri İneada ve Longoz ormanlarında da termik santrali yapmak gibi bir akıllara ziyan verecek bir şey var. Demirköy ilçesine bağlı İneada beldesinde EMBA Elektrik Üretim Anonim Şirket tarafından Trakya Entegre Termik Santral Projesi. Bu İneada Belediye Başkanı Tahir Işık da böyle kömürle çalışacak termik santralin yapılmaması için sonuna kadar mücadele edeceklerini açıklıyorlar. Yine da Longoz ormanları aykırıyor termik evet. santrale. Hayır diyorlar. Bu çok önemli bir şey bu. Longoz, milli parkları filan. Aynı zamanda yüzlerce arhavile de İstanbul'da bir HES protestosu gerçekleştirdik. Kadıköy'de Boğa heykelinin önünde toplandı yüzlerce arhavileri ve adeta e, kalabalık bir şekilde e, İstanbul'da dört tarafında değil de e, Kadıköy merkezinde olmak üzere e, bir protesto gösterisi gerçekleştirmişler. Ve Arhaviller ilçelerinde dereleri yapılmak istenen hesleri düzenledikleri bu toplantıyla beraber de protesto etmişler. Yani başka haberler de var heslerle alakalı. Mesela Danıştay Bakanlığı Danıştay Bakanlığı verdiği hes iznini durdurmuş. Dün gelen bir haberdi bu. Hes ve e, özür dilerim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu Antalya'da planlanan hızlı tren güzergahının ve batı çevre yolunun üstüne hes izni vermişti. Duralı'nın nerede HES'e karşı hazırlanan ve belediye meclisine dedilen planı Bayındırlık ve İskan tarafından onaylanması gibi bir durum söz konusuydu. Danıştay Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı vermiş ama mahkeme kararı uygulanır mı uygulanmaz mı bilinmiyor. Çünkü böyle bir durum söz konusu artık Türkiye'de. Mahkeme karar veriyor. Evet, tabii en bir, en önemlisi zaten işte yeni hava limanı yani tamamen hukuk devletinin yani demokrasi ve hukukun üstünlüğü adına bildiğimiz her şeyin, yargının, bağımsızlığın filan, tarafsızlığın tamamen sonu gibi bir durumdan bahsedebiliriz. Yani ne düşünülüyordur tam olarak anlamıyorum. Türkiye'yi bilmeyen birisi ya da yeni gelmiş de yeni, burada yaşamaya çalışan birisi. İnsanlar valiliğe yürüyorlar mahkeme kararını uygula diye. Validen istedikleri şey bu. Mahkeme kararının uygulanması. Üçüncü havalimanı hakkında. Evet şeye geçelim oradan yani hakikaten hamam keselerine geçmenin zamanı şimdi şu var Ukrayna'da aylar süren mücadele sonucunda Kiev meydanını dolduranlar mücadeleyi kazandı ve Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Yanukovic iktidarı bırakıp kaçmak zorunda kaldı diyor mücadeleyi kazandılar mı yüzden fazla Erkun kişi Babağan. evet 88 diye biliyorum ben Rakamı. Yani çeşitli yerlerde rakamlar değişiyor ee, elinizde böyle sağlam bir kaynak varsa tabi ki o daha yetkilidir BBC'den evet. en az 88 kişinin öldüğü haberi vardı yani bunlar da keskin nişancı ateşiyle ve bu Berkut denilen özel tim polislerinin açtığı kaleşnikov ateşleriyle hayatını kaybeden insanlardı şimdi Ergun Baba'nın da T24'ten şeyi yazmış arkasında gerçek bir enkaz bölünme tehlikesiyle baş başa bir ülke bıraktı halkın öfkesine kulak tıkayan, cebini doldurmaya bakan, hukuku askıya alan her otoriter, totaliter liderin başına gelmesi kaçınılmaz bir son diye yazmış. Eğer Çin veya Rusya değilseniz, müthiş bir enerji veya yeraltı zenginliği, büyük bir nüfus ve de güçlü bir ordunuz yoksa, kişiye dayalı rejimlerin ayakta kalma şansının giderek azaldığı bir dönemden geçiyoruz diye. Ee... Bahsetmiş. Yani bu gidiş iyiye gidiş değil diyor. Unutmamak lazım ki en güçlü olduğunu zannettiğin aslında en zayıf olduğun andır. Ama bedeli sadece sen değil koca bir ülke öder. Görünen köy kılavuz istemez. Bu topraklar sünnisi, alevisi, kürdü, türkü, eşcinseli beraber yaşayanı özgür ve mutlu olacaksa çözüm yolu liberal demokrasiyi kurmaktan geçiyor. Putinleşmekten değil demiş. Ukrayna'yı doğru okuyun. Sayın Erdoğan başlıklı haberinde gerçekten de hamam keseleriyle filan biraz zorluk var. Yani evet ama Putin limit... demişken de Ukrayna'da herhangi bir haber gelmedi Rusya'nın açıklamalarıyla alakalı. Yani benim korktuğum Olmaz böyle şey diye bir yapılacak açıklama gelmediğiniz Rusya'dan. Ben onu bekliyorum şimdi neler olacak neler bitecek. Çünkü bu e, olay gerçekleştiği zaman hükümetin değiştiği zaman doğudaki bölgelerde yeni kurulacak hükümetlerin kararını tanımayacağına dair çeşitli açıklamalar yapılmaya başlanmıştı. Endişe verici bir durum olarak görülüyordu. Ukrayna acaba bölünecek mi e, soruları havada uçuşuyordu evet, geçtiğimiz aynen. hafta uçuşuyor sonunda. Evet havada tabii yani... Aynı paralelliği bizim de bugün Napolyon'larla beraber kurduğumuz paralellikleri Cengiz Çandar da pazar günkü Dünkü Radikal Gazetesi'nde Napolyon'un 18 Brümer'i Erdoğan'ın 17 Aralığı başlıklı haberinde vermişti. General Napolyon Bonaparte Fransız Cumhuriyetçi takvimine göre 8. yılın 18 Brümer günü yani 9 Kasım 1799'da darbe yaptı ve kendini Fransa'nın birinci konsülü olarak ilan etti. O gün tarihçilere göre Fransız devriminin sona erdiği gün diyor. Yeğeni Louis Napoleon Bonaparte, Fransız Cumhur Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı, doğrudan halk oyuyla seçilen ilk Fransa cumhurbaşkanı, ama ikinci kez seçilmek istiyor. Onun önüne de anayasa ve parlamento engeli çıkınca ne yapıyor? Bir darbe düzenliyor ve 2 Aralık 1852'de amcasının taç giyme töreninin 48. yıl dönümünde o da taç giyiyor. Napolyon, 3. Napolyon ünvanıyla Fransız İmparatorluğu'nun imparatoru oluyor. Yüzyıl aşkın süre sonra Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin doğrudan halk tarafından seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olmak istedi. 2013'ün ilk yarısına kadar bu amacına ulaşmasına kesin gözüyle bakıldı. Yılın ikinci yarısıyla gezi sonrası bu amacına ulaşması kuşkulu hale geldi ve Tayyip Erdoğan yolsuzlukların ortaya saçılmasıyla birlikte bu amacına ulaşmasının imkansızlaşacağı 17 Aralık 2013'ten sonra harekete geçti. O günden itibaren Türkiye'yi bir polis devletine çevirmek için uygun adım ilerliyor diyor. Ve yani şöyle bir şey New York New York Times'daki Washington ağır topları sayılan 84 kişinin imzasını taşıyan Tayyip Erdoğan'a karşı sesini yükselt mektubunun da öneminden bahsediyor. Fakat en son olarak da şöyle bir şey bitirelim. Ee, geldiğimiz noktada şu soruları soralım diyor Cengiz Çandar. Türkiye Tayyip Erdoğan'ın 17 Aralık darbesiyle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ne rağmen antidemokratik bir ülke olarak batı sistemi içinde kalabilir mi? Türkiye'nin batı sisteminden çıkmasına uluslararası sistem izin verir mi? Cevapları aramadan önce Ukrayna'yı izleyin demiş. Biz de çıkarken başta çaldığımız parçayı Napoleon, 14. Napolyon'dan Bizi almaya geliyorlar şarkısından. Hiç olmazsa birkaç kuple dinleyerek birinci e, sayfayı e, kapatmış olalım birinci saati. Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk.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 Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey Günaydın, Merhaba, Günaydın Can Günaydın Ali Bey Merhaba, Merhaba Haftalar. Ankara'da yağmurlu bir hava var mı bilmiyoruz. Burada hafif çiseliyor ama büyük bir yağmur sıkıntısı her tarafta var. Bir tek şey de hissedilmiyor. Yetkililerin ağzında hiç böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Halbuki seçimin yani Türkiye'nin muhtemelen önündeki en önemli zorlayıcı sorunlardan biri bu. Belki de birincisi halbuki. Gıda fiyatları da başta olmak üzere çok etkilenecek bir şey. Biraz yani bir genel değerlendirme nasıl görüyorsunuz? Sonralardan bir konuşalım. E, Valla şöyle e, bu kuraklıkla ilgili e, etkilerin e, siyaset, iktisat üzerine, ekonomi üzerine etkilerinin e, daha fazla konuşulacağı bir dönemin içine giriyoruz günlük hayatın etkileri de yaşanacak. İşte tarım üzerindeki etkilerini de göreceğiz. E, i̇nsanların e, insanı üzerine işte bir bla bla bla hepsini e, içeren bir çalışma e, hükümetin ve diğer e, aktörlerin yaptığını zannetmiyorum. Yani kuraklığın önümüzdeki dönemde Türkiye üzerinde e, tüm yönleriyle e, etkilerinin e, neler olacağı e, ne tür kayıtlar içerisinde olacağı ve bunun siyasal e, süreci nasıl yansıyacağı e, çok fazla e, konuşulmuyor. Çünkü o kadar e, berbat bir gündem içerisindeyiz ki e, 2002 yılından bu yana özellikle Avrupa Birliği süreci içerisinde Türkiye demokrasisindeki kaliteleştirilen alanlar her şey bardağın e, dolu kısmı tamamen birkaç e, hamlede boşaltılıyor. Bu nedenle kuraklıkla ilgili benim gördüğüm e, Cumhuriyet tarihini e, biliriz e, ama seçimlerde kuraklık ilişkisi e, ne ilişkin bakmak lazım daha aydınlıdı. Evet. E, ben biraz bakılıyorum. Yani üç seçime giriyor Türkiye ve kurak bir dönemde giriyor. E, bunun e, etkileri e, olacaktır. Yani e, 2014 yılının Hasat mevsimi e, biliyorsunuz güneyden kuzeye başlar. Şimdi mesela e, Kuzey Irak bölgesinden bizim Urfa tarafına doğru yukarı doğru aylara göre e, hasat e, şeyleri başlar. Onun için de görürsünüz e, bunlar hissedilmeye başlanacak. Yani biz köylü hasadını alamayacak. 2015'e etkileyecek. Yani çok dolaylı bize kuraklık ekonomisi üzerinde çalışan kitapçımız da pek yoktur. Çünkü hayat bizde faiz, borsa, döviz kuruluyla ne çaktın, ne, kar, ne yazdın onun üzerine döndü. Şimdi iktisatçılarımızın büyük bir bölümü olarak görürler. Şimdi bu o, bir afet ekonomisine doğru e, giden e, bir süreç. Mümperes yağmurlar vesaire biz hep güleriz. Şimdi yani e, Türkiye göllerinin, barajlarının, baraj göllerinin, akarsularının yeraltı kaynaklarının hali ortada. Dolayısıyla e, bunun e, yansımaları e, Türkiye ekonomisi, bölge ekonomisi yani e, yerindeki yansımalarını artı e, bunun sosyal ve siyasi sonuçlarını e, önümüzdeki günlerde ve üç seçim yaparken yaşayacağız. Dolayısıyla e, bu konu e, son derece önemli ama e, Türkiye şu anda e, arka arkaya çıkan e, yasalarla işte e, internet yasasıyla, HĐK ile şimdi gündem bulan miti e, mitleşen bir e, yani bir devlet haline gelen yasayla e, uğraşıyor ve gerçekten iyi bir hapishaneye çevirecek yasalar bunlar. Evet, yani kuraklık üzerine biz sizle daha programa başlamadan önce bir genel değerlendirme elimize geçen yerel haberlerle dün akşam sizinle konuştuğumuz gibi Kızılırmak'tan başlayarak bir değerlendirme yapmaya çalıştık ve Türkiye'nin tamamı aslında söz konusu yani her yer, mesela Kütahya'da. Kadınların artık yağmur duası yaparak vatandaşlara e, hayrına gözleme dağıttığından bahsediyoruz ama e, bütün her yerde var. Yani Silivri'de, Samsun'da, Tokat'ta, Bursa'da, Ağrı'da, Sakarya'da, Adana'da e, ve İstanbul'a doğru gidiyoruz böyle. Ve gıda ürünlerine de buna bağlı fiyat artışları, hububat sebze ve meyvede üretim düşüşleri ve buna bağlı fiyat artışlarının beklendiği de söz konusu. İşte biraz önce Levent Kurnaz'ın da profesör İstanbul için İstanbul suyunun yağmur yağmaması halinde 20 Temmuz'a suyunun biteceğinden haberler veriliyor ve Profesör Murat Türkeş'in de kritik bir uyarısı var. Ürünleri değiştirmemiz lazım demiş. Yani Çanakkale'de tek biricik içme suyu kaynağı olan Atik Hisar Barajı'nda doluluk oranı %45'e düşmüş mesela. Ve artık hidrolojik meteorolojik kuraklık değil, hidrolojik kuraklığa dönüşmüş olduğunu söylüyor. Ve yetkililer kesinlikle bir kuraklık yaşandığını halka söylemeleri gerekiyor. İçme suyunda bir kısıtlama olması istenmiyorsa, sulama amaçlı kullanılmaması lazım gibi önemli şeylerden bahsediliyor. Yani yalnız bir takım bireysel şeyler, kullanıma ilişkin tedbirlerin ötesine de geçilmesi gerekiyor sanayideki. Tabii bu yani büyük... yani bir afet durumu gibi bir şeyle karşı karşıyayın. Evet. Ee, giden bir durum durma yani. E, kuraklıkta e, afet sayılan hallerden bir. Yani e, sonuçta bu manzara sadece amatör e, şekilde bu metraları dolaştığınızda karşılaştığınız manzara e, sizi endişeye sevk bir afet halini gösteriyor. Ama bunun gerçekten bütün e, kuraklıkların siyasal ve sosyal sonuçları var. Bu sonuçlar da Türkiye'de bir, bir buçuk yıl içerisinde e, yağdır mevlem suyla olmuyor bu işler. E, üç tane seçimi var. Kulaklığın etkilerinin olduğu bir dönemde üç seçim yaşanacak. Tamam yerel seçimleri bir şekilde eksik beyan, yanlış beyan yalan dolanla e, geçirmeye çalışıyorlar. E, ama e, bundan sonra bir cumhurbaşkanlığı var. E, çünkü ülke ekonomisinin başka faktörlerden etkilendiği, olumsuz bir sürece girdiği e, rahatlıkla Söyleniyor, görülüyor bütün değerlendirmeler içerisinde. Kuraklığın da mektisinin e, her türlü alana, kırsal alandan kentsel alana sonuçlarıyla karşı karşıya kalacakları e, bir durumla e, iktidar e, muhatap olacak. Yani kuraklık e, ve süreçler iktidar değişikliklerini e, yol açan e, olaylardır. Bakın afetlerin afetlere karşı olan... Mücadeleyi e, bakın, 99 depremi sonrası e, kalınan e, e, aç e, sonrası siyasal değişimlere bakın. Yani pek çok yönüyle bunun e, iktidar partisine e, olumsuz dönüşleri söz konusu olacaktır. E, çünkü ülkede bütün üreticileri ve tüketicileri ilgilendiren bir durumdur kurallık. E, olayın çözümü de çok kısa süre içerisinde olan çözümler değil. Genel olarak tabii bunun iklim bağlantısını görmeden devleti bir süreçle açıklamaya kalkmak da e, son derece gelmiş. E, ve şu anda bu bakış açısına sahip bir siyasal muhatap, bir bürokratik muhatap göremiyoruz maalesef. E, akademiyeden ses çıkıyor ve bunun çok ciddi sonuçlarıyla karşı karşıya kalınacaktır. Ayrıca ülkeyi bir e, mengene içerisine e, sokuluyor. Yani bir paralel devlet örgütlenmesi e, üzerinden e, arka arkaya gelen yasalara baktığımızda e, yaşanılması son derece güç bir ülke haline getiriliyor. Yani e, bu geçen hafta söylediğimiz yani gerçekten raydan çıkan bir e, ülke konumunda Türkiye'nin Tüm uluslararası bağlantıları içinde bulunduğu, organizasyonlar, anlaşmalar dışına çıkan bir düzenlemeler zinciri yaşıyor. Ve gerçekten bu süreç daha henüz kendi yaptırımlarını siziyken çok sınırlı gibi görünse de aslında yani bu mitle falan ilgili yazının içinde yer alan pek çok düzenleme aslında mitin yaptığı şeyler de geçmişte. Yani e, bütün Cumhuriyet tarihini incelediniz ki bu MİT denilen kurum zaten başlı başına e, alem bir kuruluştur. Yani MİT'in milli vasfı önüsünden kuruluşların başındadır. Ve kuruluşundan itibaren özellikle de e, 1946'dan sonra, 45'ten sonra Yeni bir dünya kurulduğundan sonraki örgütlenmesi yapısı e, zaten sorunlu bir kuruluştur. E, Milli teşkilatı, e, Nazi, evet. Bir teşkilatı Nazi, evet. Nazi yani Naziler tarafından da, Gelen tarafından da kurulduğu bugün gayet Hadi. iyi biliniyor yani. Amerika'nın da gözcümdü ve hatta kurtardı yargılanmaktan ve belki de işte çok ağır cezalara çarptırılmaktan kurtardığı bir istihbarat görevlisi olan GELİ'nin sonradan da Avrupa'ya gönderilip aralarında Türkiye'nin de istihbarat teşkilatının bulunduğu pek çok kuruluşu kurması. Nazilerin kurduğu bir şey yani aslında. Evet. Ya sonuçta şöyle, Siyahe'de yani Nazileri diyorsunuz savaşın sonuna doğru Nazi destapoz liderleriyle anlaşıyorlar. Bu pek çok belgeselde kitapta vardır. E, kendi içlerine katıyorlar e, savaşın yoluna doğru. Evet. Bunların bir kısmı da e, Amerika ile müteffiki olan e, sipariş örgütlerinin içinde yer alıyor. Yani MİT'le ilgili Türkiye'de son yıllarda pek çok kaynak var. MİT de kendi tarihini koydu stresine ama yani bu e, özellikle e, bütün bu darbelerle e, gizli servislerle ilişkisini ortaya koyan pek çok doküman var yani e, MIT'in e, burada zaman zaman programlarda dile getirdiğimiz e, yabancı istihbarat örgütleriyle olan ilişkileri aynı zamanda hükümetlerle hükümetlere bir kere e, e, sözde her gün MIT e, Cumhurbaşkanına e, işte başbakana ilgili yerlere e, bir raporla e, güne başlar, derler. E, ama MIT'in e, siyasi kurum üzerindeki etkisi e, çok birbiriyle e, az güç ilişkisi değildir. Daha çok yener kurmaya e, çalışan e, cüntelere çalışan bir yapısı e, olduğu bir de aynı zamanda uluslararası başka istihbarat özelliğinin yasılan servislerle ilişkilidir. Bu anlamda tarihi boyunca yani aslında Alman Nazilerden önce de e, Mah'ın kuruluşunda da Mah'dan önce teşkilatı Mahsusa var malum İttihat Yerakki döneminde kurulan ki o da Almanlarla yakın işbirliği, askeri işbirliğinin e, Dünya Savaşı e, öncesi başlayan ilişkilerin sonucudur. Sonra Cumhuriyet sonrasında bunu Milli Amele Hizmet Teşkilatı olarak e, örgütlenmiştir. Ve e, Başbakanlığa bağlı bir daire başkanlığı şeklindedir. Ve kuruluş e, müsteşarlık olması ancak 27 Mayıs askeri dargesinden sonra olmuş ve 1965 yılında atırdığım kabille ilk defa müsteşarlık şeklinde Yaşar Seçkutmuşlu Kuruduş 12 Eylül'de 12 Eylül'de eee Cunta ile çok yakın çalışmıştır. Yani zaten MIT e, evrenin damadı Erkan Gülit MIT mensubu olarak kızı ve damadı Çankaya Köşkü'nde görev yapmışlardır. Vesaire. Yani MIT tarihi zaten karanlık bir tarih ve MIT'in e, yetkililerinin e, ya da MIT tarihi okuduğumuzda e, görüyorsunuz görüyoruz ki aslında pek çok bugün nite yasal olarak verilen hususu MİT uyguluyor ve etap vermiyor. Şimdi bunları yasallaştırıyorsunuz. Yani Ömer Bey siz 68-71 12 Mart'ın Kültür Sarayı'nı kim yapmıştı? Karanlıktı. Karanlık bilinemedi. tabii hiçbir zaman bilinemedi. Bilinemedi. Yani MİT mensupları MİT'in iç dünyasını kiyasetçiler bile tam anlamıyla çözememişler. Evet, Ali Bey bu noktada ee, bir soru çok... sorabilir miyim? Peki hiçbir hükümet tarafından, hiçbir siyasi, siyasi bir kurum tarafından bu denli sahiplenildiği oldu mu MIT'in? Mesela bugünkü açıklamalarına baktığımız zaman... Ee, İçişleri Bakanı e, Efkan Ala'nın MİT kanunu hakkındaki değişikliği Sınırsız ama muğlak etkiden Sınırlı ve berrak bir yetkiye sahip Şeklinde değerlendirdiğini görüyoruz Yani MİT'in sınırsız yetkiye sahip olduğu İçişleri Bakanı tarafından da rahatça dile getirilebiliyor Daha önce Darbeci hükümeti darbe hükümetini şey yapıyorum e, Bir kenara bırakıyorum Daha önce hiçbir hükümet tarafından Bir devlet kurumuna bu kadar sınırsız yetki Verildiğine dair bir açıklama ya da böyle bir durum Söz konusu olmuş muydu bir de bu muhak yetki nedir? Muhak et, et, etkili nedir? Onu anlamadım. Şimdi istersen şöyle başlıyorum. Zaten yani geçmişte e, bu tür yetkileri yasa olarak olmadan kullanan e, mit hiçbir şekilde e, do, denetlenmiyordu açıkçası hiç bilinmiyordu. E, bugün e, muhak yetki berraklaşmıyor aslında. Yasallaşıyor ama orada o kadar ucu açık ki. Yani ve dönetlenmiyor her şeyden eğer biz e, yani bu sadece o verilen yetkili, yani daha doğrusu e, masa altında verilen e, tüm e, kullandığı yetkiler bugün yasa düzeyine çıkarılıyor. Ama o e, çıkarılan e, yetkiler de sınırsız ve e, e, sınıflandırılmış ve kataloglanmış bir durum yok. Yani yasayı yazanlar zaten çok komik. İki tane milletvekili de bunların hani Hani mit emeklisi olup ne bileyim e, Öneş milletvekili olsa, e, Öne, e, unuttum mit İstişare bu konularda. Cevat Öneş, zaman, evet. E, Cevat Bey diye ki MİT'ten gelen bir insan. E, yıllardır bu konuda uzman kişiliğine, görüşlerine başvurduk. mit konusunda bir yasal düzenleme hikayesi olduğunu 84'ten beri bu konuda en son askeri dönemde yapılmıştı bildiğim kadarıyla teklifini çekip ettikten dört olması lazım. Yani öne çıksa sistematikini biliyoruz. Şimdi iki yana kellerak millet yetkili veriyor, bir hükümetten de gelmiyor. Zaten evet. son dönemde bu tür yasaların farklı, hükümetler hükümetten e, getirmiyorlar yani teklif vermez mi milletvekili? yetkili görebilir yasa teklifini vermesi için. Şey. Ama e, arkada bir e, hükümet yürütme çalışması yapmaksızın sizin tekniğine aykırı, eee ahlakına aykırı kadın yapma tekniğine ahlakına aykırı bir biçimde e, yasal şeyler getiriliyor ve gerçekten e, yazılı bilgi, ya e, konuya hakimiyet e, falan son derece başarılı bir metinler geliyor özellikle bunların. Metinde. Evet şimdi aslında ve gerçekten kendileri için bir de sorun teşkil edebilecek şekilde de yasalaşabiliyor. Evet. Evet yani e, bu Türkiye'nin aslında bir şekilde dünyaya da armağan ettiği bir terimle izah edilebilecek bir durum derin devlet. Eskiden derin devleti biz başka türlü yani askeriyenin de büyük ölçüde içinde Çin, bulunduğu ama gene işte milli istihbarat teşkilatı vesaire böyle bir yapılanma diye bakıyorduk ama şimdi son zamandaki şeylere bakacak olursanız yani hakikaten bir birbiri ardından çıkarılan bütün bu yasalar ve kimin tarafından hazırlandığı ve bu hazırlanma biçimi de sizin söylediğiniz gibi hiçbir şekilde rutine parlamento işleyişine uygun olmayan pek çok kanun bir arada torbalar torba yasalar halinde çıkıyor. Hazine Sabza Yüksek Kurulu öyle internetin tamamen kontrolü altına alınması öyle özel yetkili mahkemeler öyle Orduyla ilgili bir kanun çıkarıldı. İşte onlara da ayrı, özel, özel haklar tanınan tekrar silahlı kuvvetlere e, ve yani otoritenin çok büyük ölçüde e, merkezileştirildiği Baymar'ı hatırlatan bir durum. Yani Hadaet ve Kalkınma Partisi'ne özel dinleme mahkemesi gelmesi, üniversiteye konuşma yasağı gelmesi, görevden alınan memurları mahkeme kararıyla bile dönemeyeceğine ilişkin şeyler. Ve yani artık olabilecek her türlü şey ve MIT yasası bunun doğru herhalde. Yani do kendi veri tabanlarında bütün kuruluşlar MIT'e bağlayıp doğrudan ve online teslim etmiş oluyor. Müşteri sırrı, kişisel veriler ve özel yaşamın gizliliği sıfıra indirgeniyor. Yani tıp ve hastalıklarınız Kredi kartı harcamalarınız, kalınan oteller, yani her türlü bilgi büyük bir değerin gözletimine giriyor. Uğur Gülşen de yazmıştı bunu, Radikal Gazetesi'nde geçen Cuma günü. Yani bu. Yani bu da, bakın, bu dünya işte finansal sistemi, dünya ticaretine 17. sıradan entegre olmuş bir ülkenin. E, sorumlu demokrasi e, var Daha da geriye gitmesi Bu e, dünyayla e, Kopmasına yol açar Yani buna çok uzun süre dayanması e, Pek mümkün değildir Yani böyle bir e, yapının kurulması e, Hem içerisi hem dışarısı Aslında Türkiye'nin bugüne kadar e, içinde yer aldığı Uluslararası e, anlaşmalar Çerçevesi içerisinde Gerçekten zor Yani iki bir hastaneye çeviriyor bu Çünkü her şey suçlaşıyor Suça dönüştürebiliyorlar çok rahatlıkla her itirazı. Yani bu böyle bir şey yaratıyor. Şimdi bütün bunlar neyin üzerine geldi? Yani mesela e, e, AK Parti e, başından beri çatışmalı olduğu en önemli kesin askeri vesayetti değil mi? Evet. evet askeri vesayetle çatıştı, Kürtlerle çatıştı. Alevilerle çatıştı. Yani farklı düştü. Ulusal Milliyetçi Partilerle. Şimdi e, en son çatışma neyle oldu? Bir dini cema çatışma sonrasında bunlar geldi. Geziden sana bile internete yasası çıkmadı. Farkında mısınız? ETHK evet. e, geziden sana gündeme gelmedi. MİT yasası geziden sana gündeme gelmedi. Ki iktidar açısından müthiş bir korku falan bir harekettir gizli ve ona karşı mitinglerle işte başka da teknikleriyle saldırdı. Üstüne gitmeye çalıştı. İşte kontrolü sorusu kontrolü. Ama yasal düzenleme baktığınızda bunlar yok. Yani ta, şeyden sonra sesleri bir yansıdı mı? Adam öyle geliyor. Geliyor mu seste? Geliyor, geliyor. Gayet iyi. Yani Çatışmalı olduğu bir dünya. Hatta 2010'u geçtikten sonra hiçbir alana yönelik böyle bir pozisyonda bulunmadı. Evet. Yani e, bu yataları birime getirmedi. Çatıştığı grup ne aynı mesebedeyle mensup olduğu bir yapı. E, çatıştığı grup silahlı değil. Yani öyle bir yapısı da yok. E, ve burada çatışma sonra akın halde barbada bu şarttı iki bu yana. Olumlu sayılabilecek. Ve üstüne e, bardağı kırdı. Ve bu kadar yasa gündeme geldi. Evet. Ne için? Burada ittifak kurduğu askeri vesayete karşı dini bir grubu bu, bu çatışma ve en terk yolsuzluk. Cürmü meşhur denir ya eski dilde suçüstü. üstü Yakalanma evet. denir. Cürmü meşhur oldu iktidar bir Erdoğan. Yani şu mantık, mantık bakıyorsunuz çatış, ne yaparsınız? Baskı kurmak istiyorsanız e, çatışmalı alanlarınıza bakın. E, ne zaman paralel devlet çıktı? Dert sahneler ardından yol, yolsuzluk dönüşü çıktı. Çatıştığın grubun dinle ilişkisi olmayan bir dindar grupla çatışıyorsun ve ardından 10 yıllık demokratikleşme adına yaptığın bütün her şeyi Hoca ediyorsun, döküyorsun, tam hızlı bir pozisyonu geçiyorsun. Ve, ve de... bütün kurumlarda yani bu ha, Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki bakanların da işte istifa edenler hariç olmak üzere artık hepsinin sıfıra inmiş durumda gibi gözüküyor milletvekillerinin filan da rolü. Yani bir iç, iç devlet, iç merkezi bir yönetim. E, tamamen bütün medyayı da e, edebildiği ölçüde kontrol ederek kendisine bağlı. Yani çok e, açık böyle artık e, alenen e, doğru olmayan şeyler söyleniyor. İşte Urla'daki villa inşaatı 35 yıl önce başlamıştı diyordu Recep Tayyip Erdoğan. Ama Zaman Gazetesi'nden mesela e, Başbakan'a ait olduğu öne sürülen villa inşaatlarının 2 yıl önce başladığı öne sürüldü. Ve fotoğraflarla konuyor ortaya mesela. Evet Ali Bey son bir evet. soru da ben sorabilir miyim? Evet, sözünü, ben bir de şeyi bir de söyleyeceğim. De Pardon. Evet. Pardon Bir de tamam. böcek savcısı mesela AT işte geldi diyor başbakan bir A.T A. diye birisi çıktı gitti diyor kaçtı yurt dışından böcek koydu diyor ama AT burada çıkmış oldu ortaya çıkıyor ve savcı da AT adlı kişi zaten buradaydı. Hiç kaçtığı falan yok. Soruşturma dosyasında adı da yok diyor. Artık bu kadar bir şeye dönüşmüş durumda. banyo kesesinde de paraların çıktığı gibi anomik bir durum var. Yani tam ben şeye de Cana da bırakayım son cümleyi. Ya şu, e, siz diğer sorumun da kaldığı yerden, kaldığınız yerden devam ederseniz tabii ki de şunu sormak istiyorum ben. E, bir, bahsettiğiniz gibi bu aslında partiler üstü bir durum ortaya çıkarıyor galiba. Yani Adalet ve Kalkınma evet. Partisi gittikten sonra da aynı şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de önüne gelebilecek engeller şeklinde de görebilmemiz mümkün galiba bu değişiklikleri. Bu, bu düşünceyle alakalı hiçbir şey yok mu? Bir, e, temkin yok mu? Yani biz sonuna kadar burada kalmayacağız. Önünde sonunda iktidarda değişecek, farklı partilerde gelecek. Bu yaptığımız şeyler aynı şekilde bize karşı da kullanabilecek ya da bizim dezavantajımızı oluşturabilecek bir durum şeklinde karşımıza çıkabilir diye hiçbir düşünce yok mudur acaba hükümet genelinde? Ol, olmaz olur mu? Yani şu anda ben hep söylüyorum hem teşkilat bazında hem AK Parti'nin içerisindeki tabanda ve tavanda şey var ama şu an baskı ee, ve de yerel seçimler nedeniyle e, onun sonuçlarına göre e, kavga e, ya da nasıl akacağı belli olacak yani bu böyle e, son derece homojen bir yapı e, masif bir karakter taşımıyor hep onu söylüyorum yani yüzde elli oluyormuş bir partinin e, masif bir karakter beklemesine olmasını bekleyemezsiniz başından beri görüşünüzdeki seçmende Büyük kentlerde Kırtsal'da Kürt bölgenin Kürtleri yaşadığı Bölgelerde seçmenin e, tavrını da göreceğiz bunun etkileri olacak e, işte bunun e, Yansımaları Parti içerisinde olacak e, Pek çok yani, burada Bakanlık falan yapılmıyor ki Yani epi bir dönemdir Hele evet, tekrar zaten bakanlık falan değil Onlar e, üst düzey bürokrat Evet Üstüşer pozisyonda bakanlıklar yapılıyor Yani milletvekillerinin inisiyeti yok ama e, siyaset, bu tür e, üç seçim kazanmış bir hareketin e, bir yerel seçimlere girerken e, bu kütleni e, nitekim be, be, herkes bekler miydi? Ben bekliyordum çok bu, bu konuyu gündeme getiriyordum. Gülen Cemaati ile e, şey arasındaki ilişkinin bozulması, e, bu ittifak, e, bugünkü bugün konum, bugünkü konumunu söyleseler e, bu noktalara gözümü kimse beklemezdi. Benzer şeyler olacaktı burası çok basit bir karakter taşımıyor artı Türkiye e, yani e, elbette bir korku yoyuyor e, ortalıkta bu yasalar vesaire ama kullanacak araçların e, tabii ki çok etkin bir muhalefetin olmaması bakın anti demokratik yasa çıkıyor bir ana muhalefetlileri seçim gezileri dışında dese ki, demokrasiye sahip çıkma mitingi yapalım herkes gel. evet Milli iradeye sahip ediyoruz. bir şey ya. Evet. Evet. Yani Taksim Meydanı'nda toplanıyoruz. Ya. Korak Meydanı'nda toplanıyoruz ve Türk İller tarafından. Şimdi muhalefet denilen yapı zaten de pek çok sorun içermekte. Artık Kürtlerin tavrı konuşulacak çok şey var. Ama şey diyeceğim, yalan neden yalan söyler? Korkudan yalan söyler. Dedi yalan bir propaganda üzerine gidiyorsunuz. Bunu bilmiyor mu AKP'nin içindeki insanlar? Yani yolsuzlukların Yolsuzluğu olduğu, apaçık ap açık ortada. Ya ayakkabı evet. kutusunun evet. yanında artık ayakkabı kutusu yani da gitti, banyo kesesi. Evet. Şimdi bunu Yani bunu gör, görmüyor mu zannediyorsunuz? Diye. Ama bu siyasi iş içerisinde yani öncelikle tabii e, bu çatışmaları e, yönet mesela Gül Buna çok hazırlıklı değildi. Yani erken geldi bu çatışma. Ben, ben Benim gördüğüm kadarıyla. O yüzden sinik, soluk bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve şansını yani bu konudaki e, toplumla, e, toplumsal beklentiyle uygun bir şey de bulunamıyor. Mesela çok şey var buradan aktarılacak. E, en son olarak e, mit konusunda senin sorduğun siyasi itibarlar hiç bundan rahatsızlık duymadı mı? Bir şeyler yapmadı mı diye sormuştun sanıyorum. can evet. Yanlış mı? çok oldu ama yani o kadar egemen MIT'i yapan askerlerdi anlatabiliyor muyum? Ve bütün e, kontrolü maalesef siyasetçinin kontrolünde değildi. Yoksa paralel şeyler yapmaya kalksınlar ben olarak hatırlıyorum. Bu konuda hatta tevatür edilir ki rahmetli Adnan görevlendirdi. Bütün siyasi iktidarlar en azından mesela şeyi hatırladı. Susurluk şeyi sırasında 28 Şubat'ta Emniyet genel kurmayı izledi. Genel kurmayı emniyeti izledi. E, Onbaşı Sarmuşak hikayesini hatırlayın. Adamı emniyet e, deniz kuvvetlerine yerleştiriyor e, e, çavuş olarak. O deniz kuvvetleri dinliyordum. Evet emniyete bilgi veriyordum dedi çocuk ama biz de, de hepimiz birbirimizi dinliyorduk. Kuvvetler bile birbirini dinliyordu. Evet. Yani sonuçta bu problemli bir alandı. Bu problemli alan çözülmesi gerekmez mi? Tabii ama bu ...muhaberatı andıracak bir pozisyonda... ...ve... ...günümüne sordu ...yani... ...keter döner, sap döner, bilgene sap döner... ...bunlar onun sonunda yargılanacak... ...bu insulunlar... ...bu ayakkabı kutuları yargılanmadan... ...kimize çıkılmaz... ...yani bu, bu, bu süreç yargılanacak zaten... ...bunlar gelecek korkusu nedeniyle... E, ...yalanlar... ...şeyler içerisinde dolaşıyor. Ama zor bir döneme girdiğimiz muhakkak. Bizimiz de bitti değil mi? Evet, bitti. Süreyde. Yani korku, iktidar korku korktuğu için, özellikli korku gerildi korku, bunu da korku. ikisi birleşti. Yalan içerisinde yalanla yaşıyor ve korku devleti kurmaya çalışıyor. E, gelecek haftalarda sandık ve seçim bu işi çözer mi? Ona bakacağız. Evet, peki, yani. çok teşekkür ederiz. Evet, Görüşmek üzere. Yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık Gazete Evet, Orhan Şen Profesör Orhan Şen hattımızda ve onunla kuraklık meselesini konuşmaya çalışacağız. Günaydın Orhan Bey. Ayrıca Sağ olun, iyi aslılar diliyorum sizlere. Merhaba. Biz de size diliyoruz. Çok yani yatıp kalkıp konuştuğumuz özellikle bu açık gazete programında uzunca bir süreden beri sizin de sizden gelen açıklamaları da değerlendirmeye çalışarak bu başta kuraklık olmak üzere iklim değişikliğiyle ilgili programlar yapmak durumundayız ve giderek de kötüye gidiyor gibi geliyor. Bize son evet. durumla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Yani son durum yüzde 30'ların altına düştü İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı ki bu, bu durum 2007'deki kuraklıktan daha aşağı doğru gitmeye başladı. Öyle. 2 mesela şu anda Tavuşdere barajı vardır ki İstanbul'a 60 milyon metreküp su verir. Genellikle neredeyse İstanbul'un 12 bir aylık süreni karşılayan bir barajdır. Şu anda tamamen kurumuş vaziyette. Ben e, evet tamamen kurumuş vaziyette öyle söyleniyor şeylerde. Evet. Onun haricinde tabii öbür barajlarda da ki e, yüksekliğe baktığımız zaman geçen sene bu dönemde olması gereken yüzde 80 yüzde 85'lik seviyeler bu sene yüzde 29'larda şu anda 29'larda şu son yağmurla. Biraz belki bu 29-30'a çıkabilir. Ama gördüğünüz gibi yani dışarıda yağmur yağıyor ama böyle şey bir yağmur değil. Hafif ya yağmur yavaş yağıyor ama yine de doyurucu bir yağmur değil. Zaten bu yağmurlarla bu açıda kapanması mümkün değil. Zaten de yani böyle bir kurak dönemde çok fazla aşırı yağmur da beklemek bence hayal ürünü. Çünkü bir kurak dönem değil şu anda. Kuraklık öyle bir aydaki yağmurlarla Ortan kalkacak veya bir aylık yağ, yağmur yağmadığı dönemlerde meydana gelecek bir olay değildir. Büyük periyotlardır bunlar. 2-3 yıllık bir periyotlardır. Ki bu ıı, 2012 yılından itibaren, ıı, sonlarından itibaren Türkiye'de kuraklık başladı. O zamanlar tarımsal kuraklık olarak ıı, biz ıı, tanımlamıştık bunu ki çiftçiler o zaman ıı, şey yapıyorlardı yani işte yağmur yağmadı, şey yapmadı biraz sıkıntımız var diye Ki şu anda büyük bir ihtimalle ortalarındayız biz bu kuraklığın. Yani önümüzdeki 2014 yılında bu devam eder, 2015 yılında da sarkar gibi gözüküyor. Çünkü kolay kolay geç, geçmeyecek. 2-3 yıllık bir periyot olacak. Eskiden bunlar genellikle 2 yıllık periyotlarda geçerdi ama bu küresel ısınmanın meydana getirmiş olduğu iklim değişikliği bunların da süreçlerini, yani kuraklığın da şiddetini ve e, periyot uzunluğunu artırdı. Evet şimdi bu durumda peki bir de e, bu alınabilecek tedbirler konusunda bir şey sormak istiyorum Örhan e, Bey. Yani öncelikle evet. mesela şey seçimlerde de e, girecek olan yarat seçimlerdeki adayların da hiç sözünü etmedikleri yani ne gibi bir e, hem bireysel hem de endüstriyel bazda mesela ya da bir e, Tarımda neler yapılması gerekir ve bir çeşit mesela Kaliforniya'daki kuraklıkla ilgili olarak baktığımız zaman işte valinin bölünmemiş bir kuraklıkta %20 oranında tasarrufa gidilmesi için bir takım işte bahçelerin sulanmaması vesaire gibi önemli bireysel şeyler öneriliyor. Fakat bildiğimiz gibi %10 bilemediğimiz, bilemediniz %15'e varıyor bildiğim kadarıyla bireysel tedbirler, ev, evet. evsel. Hı hı. Onun dışında da ne neler yapılabilir? Onları da birazcık Şimdi da... Ya, bakın şimdi bunun tabii bu e, tedbirlerin alınması için biraz da gecikti. Evet. Çünkü 2012 yılının sonlarında demiştim başladı o zamanki e, tedbirlerin o zaman alınması gerekiyordu. Şöyle diyeyim ben size bir defa tarım tabi tarımda çok fazla su harcıyoruz. Biz lüzumsuz yere su harcıyoruz. Hani salma sulama dedikleri kanallardan suyu boş e, veriyorlar şeylere, evet. tarlılara. Bu şekilde sunuyorlar veya yağmurlama denilen e, fıskelerle sulanıyor. Bu şekilde sunama da Yaklaşık suyun %65-67'si boşa gidiyor. Yani ya buharlaşmayla ya üzümsüz yerlere gitmekte. Bir defa bu sulama teknikleri de bizim tarımda tekrar gözden geçirmemiz lazım. Hepsinin böyle. Hayır bazı yerlerde damlama sulama sistemine evet. geçildi. Damlama sulamayla %95 verim sağlıyorsunuz. Bakın bu damlama sulamayla %95 verim sağlıyorsunuz. Öbür salma sulamayla %67 kaybınız var. Son derece önemli bu. Bir biraz da Orta Anadolu'da işte bu barajların olduğu bölgelerde sulama barajlarının olduğu bölgelerde bunu e, düzeltmemiz lazım. Yani geçen seneden itibaren hani bunu çok önceden düzeltmemiz lazımdı ama artık kuraklık geliyor dedik. Tarımsal kuraklık olarak başladı bu iş dedik. O zaman 2013'teki ekimlerde veya 2014'teki ekimlerde e, şey Ekimler ürün ekimlerinde bunlar gözden geçirmek gerekirdi. Hiçbir tedbir alınmamış. Yok. Yani bu öyle bir tedbir yok. Sanki bizim suyumuz yani çok fazla suyumuz varmış gibi. Tabii bu tarımda bunu bunu yapmamız lazım ki büyük bir su kazancımız olur. İkincisi sizin de denilen dediğiniz gibi bireysel uygulamalar var. Bireysel tasarruf tedbirleri yapmamız lazım. Bunları bir defa halka bilinçlendirmek lazım. Halka anlatmak lazım. Ben bazen görüyorum televizyonlarda kamu spotu direniyor. Bir takım şeyler anlatılıyor. Faydalı da oluyor kanaatindeyim. değil. ile ilgili de bir takım şeyler yapılması lazım artık. Ve hani geçiyor da artık. Yani önümüzde herkesin bir bahçesi var. Bahçesine ekecek bir şeyler bilmem ne yapacak. Bunu anlatmak lazım. Yani bu sene su sıkıntımız var. Onun için bahçenizi ufak tutun. Hatta yapmayın. Veya işte sadece bir hobi bahçesi olarak iki tane çiçek ekin gibi. Bunları anlatmak lazım. Çünkü ha bazı evler diyorlar ki biz kuyu suyu kullanıyoruz. E, kuyu sular da bitti. E bakın şeyde 12-13 metrede e, Konya'da su çıkarken şimdi 130-140 metrelere düştü e, su seviyesi. Şile'deki su seviyeleri çok düştü. Şu anda bile e, Şile'deki kuyular çünkü önemli kuyulardı. Hep su olan kuyulardı. Bunlar da e, çok miktarda düştü seviyeleri ve şu anda bazı kuyularda su kalmadı. Ki yağıştırmemesinin olmamıza rağmen. Ee, Orhan Bey, yeraltı sularında, kuyu sularında e, da yağmur tarafından e, yeterince eğrilenmesi durumunda onların da tamamen kuruması giderek daha derine gidip sonra da, da hiç kullanılamaz hale gelmesi. Tabii yok, yok olma haline gelecek tabii. Öyle, yani değil işte mi? Konya örneği öyle, Konya'da İstanbul'un İstanbul bu iki telli civarı, Ataköy civarında kuyular vardı eskiden. İstanbul'un bir takım suyu, bir, bir tasım suyu oradan karşılanır. ...o kuyular ortadan kalktı. Hala şu anda o kuyuların yerleri duruyordur. Onlar ortadan kalktı. Şile'de kuyular vardı. Ee, Riva'da kuyular vardı. Bu kuyulardan su sağlanıyordu. Bunlar ortadan kalktı. Yani yeraltı suyu da ortadan kalkıyor artık. İstanbul'u bu kadar imara tarafında ...bu kadar yapılaşmaya müsaade edersiniz... ...yani... E, ...hiçbir şey düşünmeden... ...sadece rant peşinde... işte e, ...buraya göklerin koyalım... ...buraya işte şunu yapalım diye ya acaba buru buraya su ne nereden gelecek bu kadar kişinin suyunu nasıl karıştırır diye düşünmeden açarsanız toplama havzaları da imara açılmış vaziyette yağan yağmur maalesef yarı altına geçemiyor. Yüzeysel arkaçlarla, evet. kanalizasyonlarla, denizlere gidiyor. Evet, Orhan Bey bir de ben müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Bir de yorumda bulunmak, e, örnek vermek istiyorum daha doğrusu. Yani her şeyden önce bu tutumluluk meselesi ilk önce belediyelere ve kurumlara düşüyor galiba. Mesela ben geçtiğimiz hafta şahit olduğum bir durum vardı. Onu aktararak örnek vereyim. E, radyonun bulunduğu bölgede belediye Şubat ayında sokakları getirdikleri tankerlerle beraber yıkıyorlardı. Büyük bir su israfından bahsediyoruz burada. Ve zaman yapılan bir işlemci elemden bahsediyoruz, o sularla, tazikli sularla beraber sokaklar tamamen e, temizleniyordu, evet. böyle bir durum, sirkülasyon sağlanıyordu. Yani bunu gören insanın da aynı şekilde böyle bir susuzluktan ya da önümüzdeki günlerde yaşanacak olan su krizinden herhangi bir e, Beklentisi olup ya da öngörüsü olup olmadığını düşünmek biraz iç karartıcı oluyor. Sokakta yani belediye çok, bunu yapıyorsa. Yani e, yani çok doğru söylüyorsunuz Bireyler evinde ne, ne yapar diye düşündüm ben açıkçası bu olayı gördükten sonra. Ama asıl sorun da şu yorumdan daha ziyade. Yani... Bu yazı böyle geçirdik. Sulu, susuz, kurak, oldukça sıcak bir yaz geçirdik. Sıkıntılar da beraberinde getiren bir zaman dilimi içerisinde bulunduk. Önümüzdeki sene her şey normale dönecek mi? Her şey kaldığımız yerden devam edecek miyiz? Bu susuzluk unutup evet, devam edebilecek miyiz? Evet bak bizdeki maalesef şey budur yani hastalık budur. Her şey unutulur bizde. Yağmur yağdığı takdirde yani bir sene sonra diyelim normale geçti artık yavaşlar ve hemen unuturuz her şeyi. Melen Barajı'nın yapımını savsaklarız tekrar. Çünkü Melen Barajı 1990 yılında karar verilmiş yapılmasına. Ve bakın 24 sene geçti arada. Ve 90 yılında şu şekilde karar verilmiş. demiş ki bu barajların yapılması lazım. Yani sadece o değil. İki baraj daha var. Yeşilçay ve bir, bir, bir baraj daha var. Bunların yapılması lazım. Çünkü demişler 2030 yılında İstanbul'un nüfusu 17 milyona çıkacak demişler. Bakın evet. şimdi ne İstanbul'un nüfusu bugün 17 milyon oldu ne de o üç tane barajda yok. Yani bunları hep biz e, şey geçtikten sonra ötelemişiz, unutmuşuz yani bu e, çok kötü bir hastalığımız bizim ve İstanbul'un bu susuzluk problemi maalesef bu şeylerle çözülmez çünkü İstanbul'un tek kaynağı var barajlarına gelen suyun, o da yağıştır. Yağıştaki arka arkaya iki senelik bir azalma hemen e, içme suyu kuraklığına dönüşür. Bu nedenden dolayı İstanbul'daki düşen yağışı toplamanız lazım, biriktirmeniz lazım bir yerde. Onun için İstanbul'da muhakkak baraj yapmanız lazım. Melene baraj yapmanız lazım çünkü şu anda e, bu, burada olan özür dilerim. E, bu, şu anda burada olan e, kuraklık orada da var. Evet. Yani eğer siz oradan borularla buraya su getiriyorsunuz. Tamam şu anda getirirsiniz. Yazın getirebilecek misiniz? Getiremeyeceksiniz. O açıdan suyu orada biriktirmeniz lazım. Orada biriktirip burada ihtiyaç olduğu zaman getirmeniz lazım. O açıdan bir defa Meren Barajı'nın ivedilikle e, şeye geçmesi lazım. Yapımına başlandı diyor Sayın Bakanımız. Onun yanında diğer barajlarına geçmesi lazım. Çünkü şu andaki İstanbul'daki barajların e, e, hizmet vereceği nüfus sayısı 5 milyonu geçmez. 5 milyon civarındadır, 5 milyon 6 milyon civarındadır. İstanbul'un son milyon. Bu İşte Her kuraklık döneminde bunlar bu konuşmaları hep yapacağız. Evet, yani İstanbul'a yağmur yağmıyorsa Melene'de yağmur yağmıyor demektir diyor Levent da, Profesör da. Çünkü aynı havzadalar, strancalardan İstanbul'a kuraklık çekerken Sakarya ve Düzce'ye açtığı günler geçirmiyor. İstanbul'a melen suyu getirmek yerine insanları melene götürmemiz gerekiyor Doğru. demiş. Evet Miktat Kadıoğlu da şey diyordu yani ülkeler arasında bir çatışma değil bölgeler arasında bir çatışma çıkabilir diyordu. Yani siz melendeki suyu oradaki oranın halkında kuraklık içerisinde olan halkına vermeden İstanbul'a çekerseniz oradaki insanla isyan eder diyordu. Yani bunu da gözden kaçırmamak gerektiğinden bahsediyordu. Tabii doğru söylüyorsunuz. Yani tabii bizdeki e, şey yapısı biraz daha farklı olduğu için, Şimdi 15 günlük suyu var şehir, e, Kocaeli'nin İzmir'in ve e, şeyden Sabancı Gölü'ne oraya takviye yapılıyor. Sabancı Gölü de sıfır noktasına indi, yani o limit şeyine indi. Biraz daha orada almışsa Sabancı Gölü'de batak bir haline dönecek. Şimdi 15 günlük su 15 günlük suyu kalmış bir şehirdeki halkın ne yapması lazım? gibi mesela düşünmek lazım. Ne yapacak? gidecek belediyenin kapısına. Bizim suyumuz bitiyor. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Niye şimdiye kadar şey yapmadınız? Veya seçim dönemi çıkan e, adaylara soracak. Peki bizim suyumuz böyle bu durumda. Siz ne düşünüyorsunuz? Plan diye Ama hiç ilgileri yok halkın orada. Yani İstanbul'da yok ilgileri halkın. Ben öyle görüyorum. Yani belirli bir şeyin zümlenin dışında pek fazla il göstermiyorlar. Susuzluk şudur diye. Ben hala görüyorum yolda geçerken evin önünde hortumu koymuş yere minibüsünü yıkıyor. Hortumda akıyor yani. Evet, şey evet. Ama yani kapatmak... çok tabii ama doğrudan doğruya aslında yetkililerin sürekli olarak bu gibi yayınları da yapmasıyla ancak mümkün olabilecek bir şey. Yani e... Profesör Türkeş de Çanakkale'de içme suyuyla araba yıkandığından bahsediyordu son yerel evet, Çanakkale şerine verdiği bir şeyle Murat Türkeş. Atikhisar Barajı'nda da doluluk oranı çok düşmüş vaziyette. içme suyu oranı %10,6 diyor mesela Çanakkale için. Şimdi bu durumlarda bir de belki son konuşmamız yani sormak istediğimiz bir şey biraz tam iklim bilimiyle ilgili olmamakla beraber yani bir yandan da işte üçüncü köprü projesi kapsamında ekspres yollar yapılıyor ya da Longoz ormanlarında, Stranca'da ada ve Longoz ormanlarında da termik santral kurulması çabaları var. Dört bir tarafta da büyük böyle çılgın diye adlandırılan büyüme projeleri de devam ediyor. Bunlar tabi seçim konusunda bunların kuraklığın hiç konuşulmaması da e, siyasi partilerde, liderlerde muhalefetin de sesini çıkmaması da şaşırtıcı geliyor bana ne dersiniz? ben, ben hayrete düşüyorum Yani şu anda en önemli şeylerden bir tanesi Türkiye'nin uğraşması gereken problemlerden bir tanesi kuraklık çünkü iklim değişikliği bu bölgede kendisini iyice gösterecek nasıl gösterecek? işte kuraklık başta olmak üzere ve hiçbir adayda bir şey yok. Bir tek bir adayda duydum iki tane daha baraj yapacağım İstanbul'a diye. Onun haricinde şey yok. Çünkü niye öyle oluyor biliyor musunuz? Ha? Biz şimdi bir bilim adamlar olarak söylüyoruz. Bulunumuz bu, kritik noktamız bu. E, tarımsal kuraklıktan sonra hidrolojik kuraklık da başımıza geldi. Sular şu kadar azaldı. Aman dikkat edelim şöyle yapalım, böyle yapalım. Şimdi şey, yönetici konumdakilerde de çıkıp hayır öyle bir şeyimiz yok bizim, bizim planlarımız var, kimse şey yapmayacak dediği zaman o hortumu kapatmıyor. Devam ediyor akıtmaya bir vatandaş. Yani şimdi bunlardan kaçınmak lazım. Yani söyleyeceksiniz bunu, diyeceksiniz ki sıkıntımız var vatandaşlar, ey ahali. Bunu lütfen şey kullanın. Hayır bizim sıkıntımız yok demenin anlamı yok. 30 Mart'tan sonra büyük bir ihtimalle su kesintisine gidilecek bazı yerlerde. Evet, Çünkü başka e, çağrınız yok ki. Yani, yok tabii. Şey. Kaliforniya'da başladı bile. Biliyoruz bunları e, Brezilya'da da mesela başlamış. San Paolo'da. Evet. Yani şeye bağlanmıştı işte, Belli bir orana. Fakat ben esas bizim bu radyoda program yaparken en çok çarpıcı bulduğumuz şeylerden birisi de Doğrudan doğruya işte mesela Suriye'deki büyük çatışmanın, iç savaş artık yeryüzünün en kanlı ve feci yerlerinden biri geldi. Başlangıç noktasında temelde bulunan şeyin kuraklık olduğunu NASA'dan evet. bildirdikleri evet. zaman çok endişeye kapıldık. Ve geçen gün de Suriye sınırındaki şeylerin, yani sınırda değil bu tarafta Türkiye tarafına geçmiş mültecilerin de yağmur doğasına Yağmur Doğası'na katılmaları artık son endişe, bundan daha endişe verici bir şey bulamadı. Evet. Sınır tanımıyor. Kesinlikle. Yani. Evet. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Orhan Bey yani. son, son bir soru daha, sor, daha var müsaade ederseniz. Bu hükümetin daha doğrusu yetkililerin e, uyarılarıyla alakalı. Şöyle bir durumdan bahsetmiştik geçen hafta konuşurken. E, böyle bir durumdan bahsedildi diyelim. Yani suyumuz az kaldı temkinli kullanın denildi. Yetkililer tarafından. Bunun ters etki yapılabileceği de düşünülebiliyor mudur? Iktidar tarafından? Şey, yetkililer tarafından. Doğrudan iktidarı buradan sahip de. Şeyden bahsediyorum. Yani e, su sıkıntımız olacak önümüzdeki günlerde. Suyu temkinli kullanın denildiği zaman tam tersine böyle suyu daha fazla kullanılıp evdeki bütün kapkaca, perdeleri vesaire gibi yıkamak gibi bir sorumlu olabileceğinden korkuluyor mudur diye de benim aklımda hayır, bir düşüncem var. Hayır zannetmiyorum. Bir tek tepki şu şey olabilir. Yani oy kaygısı olabilir. Bunun haricinde bir şey var mı? Yani bence halka söylediğiniz zaman halk bilinçli artık Türkiye'de yani bilinçli halkın çok yükseldi. O açıdan e, susuz yani bunu anlatmak lazım. Yani bu önümüzde e, yatayları var. Buharlaşma kayıpları gelecek talep artacak. ve Dolayısıyla e, Ekim başında biz susuz kalabiliriz demenin bir sakıncası yok. Evet. E, yani yağmur ya, kalmayız inşallah diyelim. Ama... Şimdi bu kurak dönemde artık mumat kapıdan baktırır, kazma kürek yaptırır veya Mayıs'ta da biz yağmur bekliyoruz. Bu fazlalığa giriyor biraz daha yani. Evet. Bunun şey yapmak lazım, artık bu kurak döneminde fazla bir beklentiniz olmaması lazım. Çünkü şey yapmaz, yani yağmur yağacaktır tabii ki, Mart'ta da yağacaktır, Nisan'da da yağacaktır, Mayıs'ta da yağacaktır belki ama bunlar yetersiz. Bakın 24 aylık periyoda baktığımız zaman, geri döndüğümüz zaman... Ee, şiddetli kuraklık seviyesinde ve şu anda 5 kategoriye ayırmış bu kuraklık. İstanbul ve Marmara'nın doğusu hani hiç Anadolu'yu falan saymıyorum artık oralarda öyle. Ee, olağanüstü kuraklıkta yani 5. derece kuraklık, kuraklık sözcüğünde. Evet. Yani buradan kolay kolay kurtulmamız böyle kolay olmaz yani. Baştan yani ne bir takım kaygılardan uzak durup bunu halkla paylaşmak ve e, hadi hadi Diyelim e, hani bazı bölgelerde CHP e, belediyesi var, bazı bölgelerde AKP, bazı MHP veya başka belediyelerde var. Ama gerekiyorsa da su kesilsin diyoruz o zaman e, işte bize kızıyorlar. Niye suyu kestiriyorsun halkın suyunu diyor. <gülüyor> Profesör Orhan Şen çok teşekkür ederiz. Ben Bunun teşekkür Konuşmaya abi. devam edeceğiz. Allah tabii. Devam edelim. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere. Peki abi yayınlar diliyorum size. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden meteoroloji mühendisi Profesör Doktor Orhan Şenne son kuraklığın geldiği ve bizi de sürüklemekte olduğu noktayı konuşmaya çalıştık bu konuda da. Bu bu bu toplantı bu şeyle de konuşmayla beraber de programı bitiriyoruz herhalde. Ufak bir hatırlatmamız var onu da yapalım. Yani radyomuzun programcılarından Ahmet Güngör vefat etmişti. Güngören. Güngören, özür dilerim. Güngören vefat etmişti. Ee, cenazesi de bugün ikindi namazının ardından Teşvikiye Camii'nden kaldırılacakmış. Buradan da tüm sevenlerine bahsediyorum ve sabırlar dileyelim. Evet, bitirirken Yorgo Bacanos'un eşliğinde Hafız Kemal'den Gözü Dünya mı Görür, Aşıkı Didar olanın adlı parçayı e, dinleyeceğiz. Yorgo Bacanos. 24 Şubat 1977'de 77 yaşında hayata veda etmiş Türk müziğinin Türk Osmanlı Türk musikiisinin en önemli müzisyenlerinden udi birisi Rum Vechingeni asıllı laftacı Haralambos'un oğlu. Müski pek çok müzik işi bulunduğu bir ailede yetişmiş. Aleko Bacanos erkek kardeşi, kemençeci Anastas'ta dayısı, pek çok kemençeci Sotiri ve Parasco Leon Leondaridis'te kardeş çocukları. Bol bütün aile kemençe, kanun ve ud, ud çalıyorlar. Böyle bir şey ona bir günaydın demiş olalım. Yorgu bacanos çalıyor, ut çalıyor. Gözü dünya mı görür aşık ettiği olanın. olan hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın.